Sesim geliyor mu arkadaşlar? Herhalde geliyordur. Evet, teşekkür ederim. Merhaba herkese. Yeniden buluştuk bu haftada. Geçen hafta Yahudilik tarihinden, dönemlerinden bahsetmiştik. Çünkü bu dönemler önemliydi. Özellikle mabetin yıkılışı, sürgüne gönderilme, Evet. sonra da bulunmaları evet, tamam. e, evet. başlıkları altında Yahudi grupların hem tarihte yani hem hem tarih öncesinde hem Orta Çağ ve sonrasında evet. evet. e, hangi süreçlerden geçtiğini anlatmıştık. Şimdi bu hafta inşallah e, bu dinin, Yahudiliğin inanç Aa, esasları iyi. ve evet. e, mezheplerine bir daha bir daha bakacağız. Çünkü evet, inanç esasları ve mesela. pratiklerindeki farklılıklar, anlayışlar e, üzerinden evet. bu mezhepler evet. oluşmuş. Evet. Dolayısıyla Aynen. mezhepler e, evet. Yahudilikte evet. önemli bir yer e, tutuyor. Evet. Bu Tabii açıdan bunlara bir daha şey detayıyla gönderin. bakacağız. Yani şey, e, en çok Orta Çağ yani, üzerinden duracağız. Mesela Osmanlı. Istemiştim döneminde Onun Yahudilerin şey durumundan yapalım. bahsedeceğiz. Ve işte şimdi şey modern var. dünyada tamam. e, evet 5 dakika rica edeceğim sizden. Tamam, e, bulunduğum tamam. ortamda bir şey var. <gülüyor> e, o kadar alıyor mu mikrofon sesi? Şimdi nasıl? Tamam biz devam edelim neyse. E, henüz bağlanmadı ama Onur Bey'in bir sorusu vardı. İsterseniz ben onu görünce şey yapayım. Coğrafi keşifler ve Yahudilerin dünyanın her tarafına, her bir yanına yayılması arasındaki bağlantıyı nasıl değerlendiriyorsunuz diye zormuştu. Hatırlayacak olursanız. Bende ilgisi olanlar, herkes bunun üzerine kafa yorabilir, yorsun demiştim. Yalnız ben kendimi ciddi böyle akademik çalışmalardan bakamadım bu konuya. Biraz da böyle üzerinde komplo teorileri olan bir konu. Ee, i̇şte biliyorsunuz Yahudilik, Yahudiler ya da daha doğrusu sermaye ile özdeşleştirilmiş bir grup. Dolayısıyla işte o coğrafi keşifler döneminde sermayenin esas, sermaye problemlerinin işte parayı kimin elinde tutacağı meselesinin aktif rol oynadığı düşünülüyor. Bu açıdan da böyle komple teorisi tarzı şeyler geliştirilmiş. Zaten her şey Yahudilerin elinde. Coğrafi keşifleri onlar yaptı. Bilimsel keşifler hep onların elinde ee, gibi bir şey var. Ama bunu kanıtlamak lazım. Çok ciddi şeyler bulmak lazım. Akdeniz dünyasına dair e, bende kaynaklar var ama tahmin edebileceğiniz gibi çok geniş şeyler. Orada bir İspanya tecrübesi var. E, ben daha çok Hristiyanlık kısmını biliyorum. İnşallah bağlanırsa bir daha sorarız kendisine. Onur Beydi yanlış hatırlamıyorsam. O bir araştırma yapmış mı? Buradan da şey yaparız. Kendi yorumlarımızı katarız. Siz de aklınızda tutun lütfen. Eğer kafa yorduysanız bu meseleyi. Onun dışında arkadaşlar geçen haftaya dair sormak istediğiniz bir şey var mı? Dediğim gibi dönemden bahsetmiştik. Bu dönemlendirmeler önemli. Yeni geldi de yine söyleyeceğiz. İşte birinci mahabet döneminde ikinci mahabet döneminde Diğer dönemle, dönemlendirmelerle e, yeniden Yahudiliği açıklamaya çalışacağız. Yine e, başta söylemeyi unuttuk. Ezan okunsun, 6.35 falan gibi bir ara veririz 10-15 dakikalık. Sonra inşallah 8'e doğru e, bitirmiş oluruz. Bismillah deyip başlayalım. Yahudilik esaslarıyla arada aklımıza gelir e, yorumlarımızı yaparız. Siz de sorularınızı not alın lütfen daha arada böyle dikkatimiz dağılabiliyor. Şimdi önünüzdeki programdan da görebileceğiniz gibi arkadaşlar Yahudi inanç sistemi nereden utuşuyor? Bunlara bakacağız. Tekrar işte bu ilk çağdaki gruplara bakacağız. Yahudi gruplarına. Daha sonra orta çağdaki Yahudi gruplarına bakacağız. Modern dönemde Yahudiler hangi gruplarda? Bundan konuşacağız. Çünkü çok Karşımıza çıkan ya da güncel diyebileceğimiz meseleler, Yahudilik ve Yahudilerle ilgili olan meseleler. Hani böyle e, haberlerde ya da işte medyada, başka şekillerde, kitaplarda, e, ortodoks Yahudi, reformist Yahudi şeklinde şeyler duyarsınız. Ama kafanız karışır. Liberal Yahudi dersiniz ama o e, aslında dindardır ya da işte kipasını başında taşır. Hem nasıl liberal oluyor hem de dindar oluyor. Dindarlığın simgelerini üzerinde taşıyor diye düşünebilirsiniz. Bu açıdan ilginç bir isim sunuyor Yahudilik bize. Din ve gelenek olarak. Sonra arkadaşlar şeye bakacağız ibadet ve geleneklerine. Çünkü çok önemli bir yeri var Yahudilikte ibadetlerin. Neredeyse Yahudilik tam bir böyle pratik lar ibadetler bütünü olan bir sistem önemli simgeler var, kullandıkları eşyalar var. Birazcık onlara değineceğiz. Yeme içme kurallarından bahsedeceğiz. E, Tabi özet niteliğinde olacak. Böyle e, çok detaylara giremeyeceğiz. E, girift bir konu. E, daha önce de dediğimiz gibi üzerinde çok şey söylenmiş, yazılmış bir konu. İlgi de çeken bir konu. E, yeri geldiğinde mesela Hristiyanlığı anlatırken aralarında bağlantı kurarız. Deriz ki Yahudilik de şöyleydi diye. Hadi mesela öyle başlayalım. Hristiyanlığı göreceğiz inşallah haftaya ve ondan sonraki haftalarda mesela hristiyanlık da inanç çok önemlidir inanç sistemi sizin hristiyan olduğunuzu ikrar etmeniz onu dile getirmeniz önemlidir sonra sizin e, testis inancına inanmanız gerekir yani hristiyanlığın tanrı inancına, inan, tanrı inancına inanmanız gerekiyor ve e, hristiyan olduğunuzu her fırsatta belli etmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra, bunun yanında, bununla birlikte daha doğrusu ibadetlerin çok silik bir yeri var. Yani ibadetler çok geride kalmış ee, ama böyle tercih edilmiş, yani önemsenmemiş değil. Hristiyanlık mesela imanı ön bir ara çıkarmış bir din bunda da ben şu benzetmeyi yapıyorum akılda daha kalıcı oluyor Haftaya da tekrar hatırlatırım Yahudilik ayakları çok yere basan bir din Musa peygamberi hep mesela Sina dağında tasavvur edebilirsiniz daha işte toprak, yeryüzünde olmak yeryüzüne simgeler hep Yahudilik hukuk üzerine pratik üzerinedir bununla birlikte gökyüzüyle ilgili ya da imanla ilgili metafizik şeylerle ilgili çok az şey söyler mesela ilginçtir genelde bilinen bir şey bazı Yahudi gruplarında ölümden sonrası e, ile ilgili inançlar çok es geçilmiş Hatta e, inanmadıklarını söyleyenler olmuş Çünkü Yahudi kitabında açık bir şekilde yazmadığı için gerekçe o Yahudi kitaplarını çok önemsiyorlar biraz sonra değineceğiz buna Bununla birlikte Hz İsa'yı göklerin Peygamberi olarak ee, tabii bizim için Peygamber, Hristiyanlar için ise göklerin semavatının yani göklerin krallığının e, Rabbidir. Hani ayakları dağa ya da yeryüzüne hiç basmaz. Ee, şey ne derler hep böyle gökyüzünde uçan tabiri caizse göklerin e, peygamberidir diyelim biz, bizim anlayışımız için. Bununla birlikte Musa böyle çok ayakları yere basan, hukuk diyen, kanun diyen bir peygamber peygamberdir. Yahudilik kitaba, harfe sıkı sıkı bağlı olmayı ölemser Ama Hristiyanlarda ibadetin yeri mesela daha azdır bir de onlarda böyle abdest, namaz gibi sürekli bağlayıcı bir ibadet şeyi olmadığı için anlayışı olmadığı için onlarınki daha çok iman merkezli genel bir anlayış. Ama Yahudilik şimdi göreceğimiz, tanıyacağımız Yahudilik inançların geri planda kaldığı, Hristiyanlığın tam aksine inançların geri planda kaldığı, ritüelin, pratiğin, dinin uygulamalarının Ön plana çıktığı şey ne derler bir sistem dolayısıyla bazen inanç sistemi demeye bile çekiniyoruz gelenek diyoruz Yahudi dini ve geleneği uygulamaları diyoruz mesela öğretisi diyemiyoruz çok fazla şimdi şey yapacağız Tanrı anlayışından falan bahsedeceğiz iki dakikanızı rica ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, demin dediğimiz gibi de ön planda olacak, ibadetlerden konuşacağız bugün bol bol ve gelenekten bahsedeceğiz. Hemen dersin başında aklımızda şu olsun, Yahudilik eşittir gelenek, gelenek eşittir dini uygulamalar teori uygulamalar pratikler eşittir kutsal kitap. Hepsinin kitapta bir yeri var. Ve çoğu Yahudi için özellikle ilk dönemde Sadukiler mezhebinde göreceğiz. Kitap aynen kitabın verdiği mana, anlam aynen alınır. Bir yani yorum kabul edilmez. Kitap ne söylüyorsa doğrudur. O yüzden mesela Yahudi kitabında Tanrı'nın antropomorfik yani insana ait özellikleri vardır. Tanrı sinirlenir, Tanrı kızar, Tanrı işte savaş çağırır. Tanrı'nın eli vardır, kolu vardır. Ee, tamam Yahudi bunu Tanrı anlamında belki hani eli ayağı vardır gibi anlamıyor ama e, kabul ediyor. Mesela başka şeylerde diyelim ki kitap mukaddesi bir sayı geçiyor. Hadi diyelim ki 55 gün oruç tutacaksınız. Hadi 55'in sembolik bir şeyi yok ama 40 gün oruç tutacaksınız. Dendiğinde Yahudi için o 40 gün hiçbir şekilde değişmez. Şarttır. Hadi oruç da güzel bir örnek olmadı. Oruç tabii ki yorumu açık değil. Biraz sonra örneklerine de göreceğiz. Yani Yahudi Tanrı orada savaşın diyorsa bunun kesinlikle böyle maddi anlamda kılıçla, silahla bir savaş olduğu anlar. Bunun daha derinde ikinci bir anlamının olabileceğini, bunun yorumlanabileceğini aklına hiç getirmez. Ee, başka bazı yahıcı grupları yorumu kabul edecek. İşte o zaman farklılıkları göreceğiz. Ses için benim yapabileceğim bir şey yok. Çok böyle kesilirse yine hatırlatın. Sanırım internetten Mikrofon aynı. Kulaklık değil ama işte kamera, mikrofon aynı. Belki ses garip geliyor olabilir. Çünkü hastayım. İyice böyle genizden bir ses duyuyorsunuz. Arkadaşlar, evet şimdi Yahudilik çok önemli demiştik geçen hafta. İslam ve Hristiyanlıktan önceki ortada, orta şeyini, Orta Doğu medeniyetlerini, ulusların, milletlerin kökeninde Yahudilik var. İslam Yahudi hukukunun bir kısmını almış. Yahudi anlayışını hukukta devam ettirmiş. E, çünkü şey e, aynı medeniyetten, aynı şeyden geliyorlar. E, arkadaşlar Demin dediğimiz gibi inanç sistemi geride kalmış bahsedeceğiz. 10 emir ya da Musa kanunları çok önemli. Bir de göreceğiz orta çağda Moses Maimonides var. Musa İbni Meymun. Yahudilerin çok önemli din adamlarından biridir. Musa İbni Meymun'un formülü ettiği 13 maddelik bir inanç formülasyonu var. Bunu kullanıyor Yahudiler. Yoksa on evini biliyoruz biraz sonra bahsedeceğiz şu şu şu şunu yapmayacaksın şunu yapacaksın şeklinde maddeler halinde Musa'ya Tanrı tarafından verilen yazılı tabletlerde yazılı tabletlere yazılmış ve e, sürgün boy, e, seyahat boyunca Sina'dan Filistine' yaptıkları yolculuk boyunca Korunmuş, özel bir ahit sandığı içinde korunmuş e, on emir ellerinde var. Çok açık bir kanunları var. Ama bunun dışında bizdeki amentü gibi bir formülasyon yok. İşte amentü billahi ve melaiketihi diye devam etmiyor inanç formülasyonları. Haftaya Yahudilikte de göreceğiz. Onların da böyle bir amentüsü yok. Şimdi e, Hristiyan şey, Yahudiler zamanla kendi aralarında Düşünmüşler bazı konular hakkında, ölümden sonraki hayat hakkında mesela. O zaman işte onların bu şeyleri, anlayışları gelişmiş ki biz hatta hala bunlara doktrin, öğreti falan diyemiyoruz. Dolayısıyla Yahudi teolojisi hukukundan daha zayıf. Kelamı, Yahudi kelamı bizim dilimizde. Hukukundan daha zayıf. Hukukçular, Yahudiler. Evet şimdi Yahudi inanç sisteminde keşke tahta kullanabilsek burada madde madde yazsak bir Rab-Yahova anlayışı var çok doğaldır ilk anlatmaya Rab anlayışından Tanrı anlayışından başlarız dolayısıyla Yahudilerin kendine has bir Tanrı anlayışı var ilk maddemiz bu. Arkadaşlar sonra kendileriyle ilgili bütün bir dini üzerlerine kurdukları bir anlayış var. bir biliriz seçilmiş millet oldukları anlayışı. Seçilmiş millet anlayışları bütün düşüncelerini etkilemiş. Sonra bu da seçilmiş millet olmaya bağlı ahitleşme gelenekleri var. Tanrı ile ahit yapan bir topluluk olduklarına inanıyorlar. Ve bundan dolayı üstün ve seçkin olduklarını düşünüyorlar. Hatta bu ahit birkaç kere yenilenmiş. İbrahim ile yapılmış, Musa ile yenilenmiş, Yakup oğullarıyla mesela çoğalmış, gerçekleştirilmiş bu ahit. Bu da üçüncü maddemiz. Bir, Rab anlayışı, Tanrı anlayışı. iki seçilmişlik anlayışı. Üç, ahitleşme. Yine bunlara bağlı vaat edilmiş topraklar anlayışı var. Yani seçilmiş millet vaat almış, kendisiyle ahit yapılmış millet. Tek millete bir de vaat topraklar vaat edilmiş, bir bölge vaat edilmiş. Orada da nesillerinin çoğalacağı söylenmiş. İşte bunlar ana kavramlarımız. Biraz sonra hepsine değineceğiz. Bunların çerçevesinde farklı gruplar ve mezhepler ortaya çıkmışlar. Yahudilik bir de Yahudi geleneği çok önemli. Bunlara Yahudi geleneğini ekleyelim. Çünkü sürgünler boyunca Yahudilik eğer kendini kaybetmediyse Yahudiler dağılmadıysa işte Yahudiler başka bir dinde erimedilerse bunda gelenek ve geleneklerini sürdürmeleri çok önemli. Mesela bahsedeceğiz Anadolu ve özellikle Osmanlı tecrübesi Osmanlı tarihi Yahudiliğin şekillenmesi de Orta çağ, yakın çağ ve modern Yahudiliğin şekillenmesinde çok önemli olmuş. Bizim topraklarımızda önemli bir unsur olmuş Yahudiler. Bu belki çevremizde yok, belki bugün çok rastlamıyoruz ama e, bağlandığımı bakayım, e, yok herhalde Onur Bey ama onun sorusu da onunla ilgiliydi. Sanırım kendisi biraz ilgili ya da bildiği için sordu. Şu coğrafi keşifleri düşünün lütfen, Orta çağ, e, yeni çağın başlangıcı kabul edilen. O coğrafi keşifler sırasında... Milletler pek çok bölgelere ayrılmıştı. İşte özellikle Akdeniz çok canlı bir alandı. Bu hareketler, toplulukların hareketleri açısından. işte Yahudilerin yayılmasına bu hareket, bu keşifler de çok yardımcı oldu diye bir sav, bir tez var. İşte acaba Yahudiler sermayenin de için ya da çeşitli pazarlıklarla Mesela Avrupa Osmanlı gücüne karşı mı acaba onlara kucak açtı şeklinde sorular, düşünceler var. Bunlar yararlı, faydalı sorular. Yeri geldi bir daha şey yaparız. İlkimizi çekerse üzerinde de çalış yani ekstra okuma yapmaya çalışırız. Avrupa şey Osmanlı'da iyi bir yer edindiklerini edindiklerine değindik. Sonra arkadaşlar modern Yahudilik mekanının yerini Avrupa'da olacak. Tekrar Avrupa'dan İsrail'e göç edecekler ama Avrupa'da Yahudiler önemli bir gelenek oluşturacaklar. Türkiye'de şu anda Yahudiler ne durumda? Ona da dair birkaç kelam edeceğiz. Şimdi Yahudilerin başından itibaren sabit bir inanç e, met, metin, metninin olmadığını, bir amentü formülünün olmadığını söyleyebiliriz on emir dışında birazdan göreceğiz. İçinde e, inanç şeyi var Amel ah ama hukuk merkezli bir anlayış daha çok. E, arkadaşlar ilk çabayı o da tabi milattan sonra ilk yüzyılda yaşamış. Yahudi filozofu Filo'da görüyoruz. İskenderiye'de ile Filo bir inanç sistemi oluşturmaya yönelik e, bir şeyler söylemiş, yazmış gibi duruyor. Ama esas bugün kullanılan inanç metninin yazılması için 12. yüzyılda Musa İbni Meymun'un tarih sahtesine çıkması lazım. Esas önemli olan o. Şimdi Musa İbni Meymun'un metninde ne var göreceğiz aşağıda. Ama demin söylediğimiz gibi esas inanç sistemi tanrı anlayışı ve Yahudi milleti anlayışı üzerinde detay şey dönüp duran inançlar ve mezheplerin de e, bu inanç sistemini farklı yorumlamalar sonucu ortaya çıktığını söyleyerek Musa Emilem'onu inançlarına gelelim. şimdi Musa Emilem'on 12. yüzyılda e, yaşamış önemli bir Yahudi şeyi teoloğu önemli eserleri var e, ve filozofu olarak biliniyor. E, 10 emir. Demiştik ki, 10 emri var zaten Yahudilerin. O Allah'ın emri yani ellerine verilmiş. Hiçbir şekilde değiştiremezler. Hiçbir şekilde ondan e, koparamazlar kendilerini. Ama bu daha çok insanların e, Tanrı ile olan ilişkilerini anlatıyor. İşte beni Rab kabul edeceksin. Benden başka Rab, Rab edinmeyeceksin. E, putlar e, putlar ne deriz biz put yapmaya yapmaya Biraz sonra metin gelir, put inşa etmeyeceksin gibi o, o mealen öyle bir şey var. Dolayısıyla insan ve Rab ilişkisini anlatıyor. Ee, tamam onun aşağısında mesela komşunun e, malına göz dikmeyeceksin gibi ilaçlar var ama yine de bazı kısımlar eksik geçirmiş sanki. Mesela e, orada mesela öte dünya anlayışı yok. Belki de Yahudiler bu yüzden bu gelecek hayatla ilgili fazla düşünmemişler fazla kafa yormamışlar. Şimdi Musa İbn ya da Maimonides daha çok bilinen adıyla bir filozof. Plato ve Aristo'dan etkileniyor ve bunların yöntemlerini yani felsefeye uyguladıkları yöntemi, anlayışa uyguladıkları yöntemi kutsal metni anlamada kullanıyor, kutsal metnin tefsirinde. Arkadaşlar bu e, Yahudilik ve Hristiyanlık'ta çok önemli bir yeri var, kutsal kitabı e, anlamak, tefsir etmek. Şöyle karşılaştırabiliriz, bizlere de tabii çok önemli ama bizde kutsal metnin Kur'an-ı Kerim'in e, harfi, işte iki kapak arasındaki mushaf dediğimiz e, metnin, kitabın, mukaddes kitabın e, her şeyi belirlidir. Yani e, hiçbir değişim geçirmeyecektir bu kitap. Noktası gün ne kadar tespit edilmiştir. Dolayısıyla bizim yorumumuz sadece bizim tefsir geleneğimiz anlamı üzerinedir. Esbab-ı yola çıkarak ayetler hangi ortamlarda e, e, vahidilmiş hangi şartlar için vahidilmiş biz bunları araştırırız ama Yahudi ve Hristiyanların kitabı mukaddesi o da neydi eski ahit ardı yeni ahit e, metninin üzerinde bir mutabakat yok yani bunlar insan eliyle yazılmış metinler belli bir dönem sonra bunlar bir araya getirilmiş. Ve e, kimi kitaplar alınmamış, kimi kitaplar alınmış kitabı mukaddesin içine. Bunu Yahudiler de, Hristiyanlar da kabul eder, inkar etmez. Ama yine de derler ki bizim kitabımız ilahi kökenli, ilahi bir kökeni var, Tanrı kökenli derler. Bunu insanlar yazmış olabilir, yine de Tanrı onları ilham etti. Hani içinde çelişkiler olabilir. Kitab-ı Mukaddes çelişkilerle doludur. Bir yerde şu yaşındaydı der Hazreti İbrahim ve bu tarafta verdiği sayıları toplarsınız, başka bir yaş çıkar. Bir yerde der ki alem şu kadar yıl yaşındadır. Öbür yerde başka bir sayı verir. Sayılarla dolu bir kitap. bunun ee, bütün bunları niye söyledik? Yorum yorum. ha, yorumdan bahsediyorduk. Kutsal kitap yorumu deyince Yahudi ve Hristiyanlar, Yahudi ve Hristiyan araştırmacılar kitaplarının metni üzerinde önce bir araştırma yapıyorlar. Kaçıncı yüzyılda yazılmış, kim tarafından yazılmış, e, kimler ne zaman çoğaltılmış, hangi bölgelerde okunmuş, Sonra bunların içindeki çelişki gibi şeylere bakıyorlar. E, tarihin hangi dönemine tekabül ediyor, bunlara bakıyorlar. Yani onlarınki daha böyle somut, daha şey, e, daha, e, araştırmalar. Bundan sonra ancak sembolik anlamlarına falan geçebiliyorlar. E, dolayısıyla bizdekinden farklı, direkt böyle aklınıza e, şey gelmesin, e, bizdeki tefsir an, şeyi gelmesin. Hani bizdeki, daha ziyade biz, önümüzde yazılı bir betin var. E, Oluşturulması konusunda hiçbir şükremiz yok, biz onun anlamını daha detaylı bir şekilde anlamaya çalışıyoruz sadece. Onların yaptığı kutsal bekli tarihini çıkarmak, içindeki şeyleri tek tek seçip açıklığa konuşturmak çünkü çok fazla da grift ya da detaylı yerler var. İşte bu kutsal kitap yorumunda felsefe çok etkili olmuş. Filozoflar, filozof ya da olan felsefe ya da olan dediğim adamları felsefenin yöntemlerini, metodları da e, uygulamışlar. İşte Parmenides bu açıdan meşhur ve önemli ve böyle bir filozof e, kelamçının ancak inanç formülasyonunu yapabileceğini söyleyebiliriz. Yani 13. yüzyıla kadar 12. ya da 13. 1204'te ölüyor Maymodides. 1235'te doğuyor. Dolayısıyla hem 12. yüzyıl hem 13. yüzyılda yaşamış. Hani bu kadar zaman beklemesi gerekmiş Yahudiliğin. Ki bu tarihte her yere yayılmış vaziyette şu anda. Ne demiş Maymodides? Bugün Yahudilerin kabul ettiği 13 maddelik Ahmetü'ne ne varmış? En başta Tanrı gelecek. Tanrı neymiş bakalım? Yaratıcı ama nasıl söylüyorlar? Diyor ki tam bir imamla inanırım ki adı kutsal olan, bu çok önemli. Adı kutsal olan, yaratan, yaratılmış olan her şeyin yaratanı ve hükmederidir. Sadece o yarattı, yaratır ve yaratacaktır. vurgu yaratmaya, tamam. Burası çok açık. Hristiyanlıkta da baba tanrı yaratıcıdır. Ama... Adı kutsal olan diyor. Geçen hafta söyledik mi bilmiyorum. Ee, Yahudiler tanrılarının adlarını açıktan açığa söylemekler çekilirler. İsim çok kutsaldır. Hani şey e, telaffuz edilmemelidir. Dile getirilmemelidir. Bunun için e, Yahve yerine Adano'a ismini mesela kullanırlar. Ee, bir kelime daha vardı. değil mi? Kutsal isim anlamında. Biraz sonra gelir aklıma. Ee, burada işte Baybaudenis'in vurgusu bir yaratan Tanrı'ya bir de onun adını kutsal da Yine aynı şekilde tam bir imanla inanırım ki diye devam ediyor. Bir saniye. Evet biraz ses, sesimizi açmaya çalıştık. Şimdi, e, tamam yaratan tanrı yaratan, bir de sonra Yahudilik İslam'dan önceki monoteist din. Monoteizme çok büyük bir vurgu var, tek tanrılı bu din. O zaman yaratan tektir diyor, Baymonides'in ikinci şeyi bu inanç e, formülasyonunda. Ondan başkası yoktur, bizdeki kelime edevitteki gibi. Bir de o ezelidir, ebedidir. Ondan, yani hep vardı, hep var olacak. Üçüncü madde, Bakalım evet ta, e, burada işte felsefe de devreye giriyor. E, Baymonides diyor ki, üçüncü maddesini şöyle özetliyor. Yaratanın bedeli yoktur ve o fiziki hiçbir şeye benzemez. Yani fiziki hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Bu da çok ilginç. Aslında kitabı mukaddes Tanrı'ya insan özelliklerini veren bir kitap. Acaba Maymonides bunu neden ihtiyaç hissetmiş? Bunu şeyi alarak e, inanç sistemine alarak e, burada birazcık da şey aslında bu. Yahudiliğin Tanrı'ya atfettiği bu insani özelliklerden birazcık uzaklaştırmaya çalışıyor sanki inancı. Dördüncü madde e, Tanrı'nın ezeliği ve ebedili, ebediliği ile ilgili. Bunu bir daha tekrar ediyor. Beşinci madde de diyor ki sadece ona ibadet edilir. Ondan başkasına dua edilmez. Burada da değişik bir şey yok. Altıncısında diyor ki peygamberlerin tüm sözleri doğrudur. İşte bu çok önemli bir şey. Yahudi geleneğinde bir sürü peygamber var. Bizde de vardır ya hani o işte 124 bin peygamberin büyük çoğunluğu Filistin ve civarında çıkmıştır diye bir anlayış var. Bilmiyorum yeri, yeri nedir yani neye dayandırılıyor. Ee, ama Yahudi geleneğinde böyle bir şey var. Dambukaddes de bunu bize şey yapıyor. Peygamberler kitapları var işte birçok peygamberin kendisine ait kitabı var eski ahitte. Onun dönemi anlatılıyor. İşte, Dav işte Davut kitabı, işte hem ya kitabı, Samuel kitabı, Samuel kitabı, gerçi krallar kitabında peygamberlerin çok olduğu, peygamberliğin bilindiği bir din. Ama göreceğiz ileride, Hristiyanlıkta bu yok mesela. Peygamberlik anlayışına rastlamayacağız. Şimdi peygamberler önemli o zaman. 6. iman maddesinde peygamberlerin tüm sözlerinin doğru olduğu ikrar ediliyor. Sonra evet, peygamberlere giriş yaptılar. Ondan sonraki maddede diyor ki, Peygamberimiz Moshe İbranicesi, Moshe'nin peygamberliği gerçektir. Ve o kendisinden önceki ve sonraki peygamberlerin en büyüğüdür. Tabi olarak Musa en büyük peygamberdir. Zaten Yahudiliğin mimarıdır tabiri caizse daha öncekiler atavlardır, kuruculardır. E, Musa şeydir. E, dinin gerçek e, gerçekleştiricisi diyebiliriz. Gerçek kurucusu diyebiliriz. Ve sonraki bir de dikkatinizi çekerim. Sonraki pe peygamberlerin de en büyüğüdür diyor. Musa'dan sonra eee da mesela peygamber olup olmadığını tartışıyorlar. Yeşu var mesela. Ee, bizim geleneğimizdeki Yuhşah mıdır? Ee, bunun delilleri çok açık değil ama Yeşuh şey Arapça Yuhşah'ın İbranicesi ee, işte ondan sonra gelen insanlar arasında peygamber olduğuna inanılanlar var. Bunların da en büyüğü Musa'dır diyor. Sonra diyor ki Tora önderimiz Moşi'ye verilenin aynıdır. Tora'nın değişmediğine inanıyorlar e, şeyler Yahudiler. Ama öyle işte Musa kitabı yazdırdı, şuna yazdırdı, şu dönemde yazdırdı, şu şartlar altında yazdırdı diye bir bilgi elimizde yok. Biz Tevrat'ın insanlar tarafından yazıldığına inanıyoruz. Yani bu ispatlanmış bir şey. Hani kitab-ı Mukaddes Tetkikleri diye özel bölümler var üniversitelerde. Tahmin edebileceğiniz gibi Batı dünyasında özellikle. Bunlar bütün şeyleri işte eski ve yeni ahitteki metinlerin işte el yazmalarının hangi tarihten geldiğine kimler tarafından yazıldığına e, dair çalışmalar, arkeolojik kazılar devam ediyor. E, dolayısıyla artık bunun hani tek bir kitap olarak bir kere de indirildiği ilahi bir şey olduğu söylenmiyor. Onuncu madde diyor ki sonlara yaklaşıyoruz, Tanrı her şeyi görür ve bilir diyor. Mesela bu da çok felsefi bir şey. Baymonides zamanında Tanrı küllileri mi bilir, iyileri mi bilir? Filozoflar bunları tartışıyormuş. İşte Tanrı'nın insanın yapıp ettiği detaylı şeyleri bilmeyeceği, bununla ilgilenmeyeceği söylenmiş. Mesela Müslüman filozoflardan bazıları tarafından. Hani Onlar Tanrı sadece külli kaideleri bilir. Gerisi insanın bulup buluşturduğu, kompozisyonla yaptığı şeyler demişler. İşte böyle felsefi tartışmaların olduğu bir ortamda Tanrı insanın yaptığı her şeyi bilir diyor. Hatta şunu söylüyor Musa, kalbindekini verir. Çünkü mezmurlarda şu geçiyor, mezmurlar 33-15'te hepsinin yüreğine şekil veren tüm yaptıklarını anlayan odur. Yani diyor ki kalbinizi zaten o yarattı, kalbinizde ne olduğunu da o biliyor diyor. 11. madde diyor ki yukarıda saydığımız özelliklerini saydığımız Tanrı'nın yaratanın emirlerine uyanlar ödülendirilir. Uymayanlar cezalandırılır. Ama nerede olduğuna dair bir bilgi yok. Bu dünyada mı? Ötesi öte dünyada mı? 12. madde artık sonlara yaklaşıyoruz. Zamanın sonunda kim gelecek? Mesih gelecek. Mesih gelecektir diyor. Gelişi gecikmiş olsa da her gün onun gelişini beklerim diyor. İşte bu da çok önemli. Yahudiler sürekli bir Mesih beklentisi içindeler. Mesih gelecek ve sürekli onu bekliyorlar. Göreceğiz Osmanlı döneminde 16. yüzyılda Sabah Day Sevi çıkmış mesela İzmir'de. Demiş ki ben Mesih'im demiş. Böyle farklı zamanlarda farklı beklentiler olmuş Yahudileri Mesih adına. Tabi Mesih Yahudi kökenli olacak, yani İbrâli olacak. Dolayısıyla İsa Mesih'i kabul etmediler. Ee, aslında İsa Mesih Yahudi, yani kendisi de bir Yahudi, ama Yahudi öğretisini de getirmedi. Bu öğretiyi değiştireceğini söyledi. Dolayısıyla şartlarına uyuyordu aslında. Ee, Yahudi soyundan yüzde yüz Yahudi. Zekeriya kendi şey kendi soylarından gelmiş bir peygamberin yeğeni. E, ama onu kabul etmediler çünkü e, tamamen Yahudiliği devre dışı bırakan onun e, döneminin bittiğini söyleyen bir mesaj getirdi Hz. İsa. Evet bakalım 13. maddede ne diyor? 13. maddede aslında dirilişle ilgili bir şey diyor. Hani Musa ölümden sonrası için bir inanç maddesine sokmuş formülasyona. 10 emir de olmasa da Musa diyor ki Maymonides ee, yaratan, dilediğin zaman ölüleri ayağa kaldıracak kaldıracak kişidir. Sonra da şöyle bitiriyor, onun adı ilelebet övülecek olandır. Hani böyle Subhanallah diye överek bitiririz ya, Tanrı'yı bu şekilde övüyor ve ne diyor burada? Dirilmeye imanı anlatıyor, dirileri kaldıracak. Ama ne zaman, ne şekilde buna dair bir bilgi yok. Şimdi e, bu inanç sistemi genel olarak bu bundan oluşuyor inanç formülasyonları Bugün bütün Yahudiler da inanıyorlar. Yahudilerin ayrıldıkları noktaları şey yapacağız, ne derler? Biraz sonra göreceğiz, mesela Siyonizm anlayışında olduğu gibi. Ee, Yahya peygamberle ilgili arada bir sorumuz geldi. Mesela İsa'nın öğretisi reddedilirken Yahya da mı aynı sebeple şey oldu? Onu neden e, reddettiler? Onu neden onaylamadılar Yahudiler diye bir sorumuz geldi. Çünkü o da Yahudi kökenliydi ya. Şimdi Hz. Yahya arada geçici bir şey, bir dönemi temsil ediyor. Ve Değişik bir uygulama getiriyor. Vaftiz uygulaması. E, sanki Hz. İsa öncesi ortamı biraz yumuşatmak üzere e, gönderilmiş bir peygamber imajı var. Ve e, hani Yahudi olarak yaşadı sonuçta. Yahudiler arasından çıktı. Yeni bir hukuk, yeni bir sistem getirmedi. Ama insanları göklerin sevabatına çağırdı. İnsanlara Yahudilerdeki gusülden farklı bir Baftiz şeyi teklif etti ve Hz. İsa'yı müjdeledi. Herhalde en büyük problem o olsa gerek. Bazen unutuyoruz. Ben yine not alayım. Çünkü Hz. Yahya işlenmiyor konularımız arasında. Bence de önemli bir şey eksiklik. Yahudilikten, Hristiyanlıktan bahsediyoruz ama arada bazı peygamberler kaynıyor tabiri caizse. Çünkü şey o ders peygamberler tarihinde var. Bir saniye kağıdımı alayım. Ee, peygamberlik anlayışı biraz değişik onu peygamber kabul ediyorlar mı diye soruluyor ee, daha çok peygamberler şey Yahudilerde böyle savaşan millete zafer kazandıran kral gibiler ve e, çok kesin sınırları yok yani kutsal insanlar olarak Hı. görüyorlar peygamberleri Tabii ki tanrı bir mesaj veriyor onlara ama Dolayısıyla böyle e, çok dünyevi insanlara da peygamber demişler. E, yok Hz. Yahya'yı peygamber kabul etmezler, edemezler. Ama Hz. Yahya'yı e, desteklemediklerini, ona eşkence ettiklerini, Hz. Zekeriya'yı öldürdüklerini biliyoruz. Sadece Hz. Yahya'yı reddederken argümanlara neydi? İşte sen ayrılıkçı mıydın? sen milletimizi bozacak mısın sen geleneği bozacak mısın diye Yahya peygamberi itiraz ettiler orada bir soru işareti tutumu alıyorum isteyenler vakti olanlar Yahya peygamberi okusun haftaya üzerine yorum yapalım. Demin dediğim gibi dinler tarihinde pek vakit ayıramıyoruz ama e, çok önemli bir şey. E, çok büyük ihtimalle Yahudi seçilmiş anlayış, seçilmişlik anlayışını yıkan bir şey getirdiği için Hz. Yahya bütün insanları vafdize çağırdığı için ondan sonra Hz. İbrahim'le İsa ile mesaj e, Tanrı'dan mesajı bütün insanlığa verileceği için karşı çıkıyor olsalar gerek. Ee, bir de onların istediği şartları taşımıyor Hazreti Yahya yani Mesih şey Mehdi olarak Mesih olarak hiç görülmemiş. Şurada bir şeye dokundum. Ne oldu? Ah neyse, yok olacak herhalde. Ha kullanamıyorum sayın arkadaşlar. Arada da nefes almaya çalışayım. Hmm. Şu maus kendine gelene kadar namaz arası verelim mi? 37 e, buralardayız. 10 dakika içinde gelmeye çalışırım ama 2 dakika falan olursa. Gerçi mouse gelmeden sesi kapatamıyorum. Bir saniyenizi rica ediyorum. Çıkmış olamaz bunun kablosu. Ee, Murat Bey orada mısınız? Şey, e, sesi kapatabiliyor musunuz? Mikrofonu? Mouse böyle ekranda bir yerlere takıldı. Oynatamıyorum bu sayfada. Ee, Şimdi he, kapalı gözüküyordu arkadaşlar. Tam kaptım bilemiyorum. Neyse ses gelmiş oldu. Heh, tamam kusura bakmayın. E, demiştik ki şey, arada çok e, değişik bir şey söylemedim. İnanç esaslarını saydık dedim. E, Şimdi işte, tanrı inancı ile başladı çok doğal olarak. Nasıl bir tanrı inancı? Monoteist bir tanrı inancı. Bir tane Rab vardır ondan başka hiç ona ortak koşulamaz. Onun da kitab-ı mukaddesinden pek çok örneği var, pek çok delili var. En önemlisi şema duası diye bir dua var. Yahudiler için çok önemli bir dua. Şema, İbranice dinle demek. Ee, İbranice ilgili olanlarınız varsa Semitik kökenli bir din. Arapçayla da ortak şeyleri var. Sema, işitme kökenine çok benziyor. Sadece şe sesiyle. Ee, dolayısıyla dinle, dinle diye başlayan ayetlerdir e, Tevrat'taki. Tesniye Mesne 6.4'te der ki dinle ey İsrail. Tanrımız Rab tek Rapt'tir. Yani tek bir ilah vardır. Hristiyanlıktan çok farklı. Daha sonra Hristiyanlığın bu tanrı anlayışını değiştirdiğini göreceğiz. Putperestlik kesinlikle e, reddediliyor Eski Ahit metinlerinde. Biliyorsunuz o dönem e, Yahudilerin yanında şeyler vardı. Putperestler, paganlar vardı. O Yunan e, geleneği var ya şu felsefenin beşiği kabul ettiğimiz Yunan medeniyetinin dini, putperestlikti, paganlıktı daha doğrusu çok tanrılı bir dindi. Dolayısıyla kitap mukaddes geldiği ortamdaki diye reddediyor. Şimdi Yahudi monoteizmine etik monoteizm deniyor. Bu karşınıza çıkabilir. Bu da nedir diyebilirsiniz. Etik ahlaki demek, moral olan demek, ahlakla ilgili olan demek. Bu ne demek şimdi diyeceksiniz. Bu şu anlama geliyor. Yahudilikte yaşam, hayat tarzı önemli. Yani yaşamak, etik her şeyi düşünün. Ahlak neyle ilgilidir? Yaşamakla, dünya hayatıyla, sürdürdüğünüz hayatla ilgilidir. Dolayısıyla Yahudi imanı ve inat şeyi, ibadetleri birbirine bağlıdır. Biri olmadan diğeri olamaz anlamında buna etik monoteizm diyorlar. Şema duası da bunu e, Tanrı'nın birliğini ön plana çıkaran meşhur bir duadır. Bir anlamda monoteizmi özetler. Şimdi e, aynı zamanda bunun içinde şu da var. Tanrı tektir ve eşi ve benzeri yoktur. Dolayısıyla e, benzerinin olmadığı da burada ifade edilmiş oluyor aynı tarafta. Çünkü 10 emirde ne demişti? Allah e, Musa'ya başka tanrıların olmayacak. Yahudi ırkına bu şartı koşmuştu ahidinin yerine getirmesini istiyorlarsa Rablerinden ona başka ortak koşmayacaklardı. Dolayısıyla putperestliğe tekrar bir karşı çıkış var. Şimdi demiştik ki Musa İbn-i Maymun, İbn Maymun, Maymun Maymun Maymun dedim ya da Maymunides Latincedeki adıyla bu Rab demişti adı yüce olandır. Bunu Kitab Mukaddes'de de çok rastlıyoruz. Bu ad yücedir. Yehova'dır, onun adı Yahve'dir. Bunun adı boş yere, bu adı boş yere ağzınıza alamazsınız. Yehova, Yahve adının e, sessiz harfleri Y, H, V, Y, bir de H'yi çünkü İbradice kelimeler H ile bitiyor genelde. Talah, işte Yehova gibi. Bunların sesli, sessiz harflerini alıyorlar. Y, H, V, H. Böyle yazıyorlar Yehova'yı. Ya da bunun yerine Adonai diyorlar mesela. Rab diyorlar. Evrenin efendisi diyorlar. En çok da Rab'bi kullanıyorlar. Sadece bu Yahve'yi ağızlarına almamak için. Ee, ama... Demiştik ki monoteist bir Tanrı anlayışı, ortak kabul etmiyor. Bununla birlikte kitap mukaddesinde antropomorfizm var. Tanrı insani özelliklerle anlatılıyor. Mesela Hazreti Adem hikayesinde Tanrı ona sinirleniyor, kızıyor, pişman oluyor. Ee, Tanrı'nın elleri var. Ee, evet, Hristiyanlar da Rab diyorlar Tanrı'ya. İleride göreceğiz. O zaman e, bir daha hatırlatırız. Şöyle özetleyeyim size... E, Yahudilerin Rabbi böyle her şeye gücü yeten, her şeyi idare eden Tanrı anlamında ama Hristiyanlıkta da daha çok Efendi anlamında. Onu tartışacağız, Hazreti İsa'yı hepsi mi ilah olarak kabul etmiş, hepsi Tanrı olarak mı görmüş yoksa Rab Mesih, Rab İsa dediklerinde Efendi İsa, hani bir büyük bir toplumun önderi olan İsa şeklinde mi adlandırılmış bunları konuşuruz. Zehir peygamber Allah'ın oğlu demişlerdi Yahudiler. Bunu da not alalım. Bir saniye. Yeri geldiğinde konuşalım. Aslında Yahudilerde böyle e, Tanrı'nın oğlu anlayışı Hristiyanlardaki gibi değil. Hristiyanlarda göreceğiz inşallah haftaya. E, Tanrı'nın oğlu olmak, Tanrı'yla aynı özden gelmek demek. E, açıklaması zor bir şey ama Tanrı'nın oğlunun baba tanrı ile oğul tanrının aynı ilah olduğunu söylüyor Hristiyanlar. Biraz açıklamaya çalışacağız onu kendi terimleriyle. Üzeyr Allah'ın oğludur dediklerinde Yahudi peygamberlerin Yahudilerin ona atfettikleri bu şeylik Hz. İsa'ya atfedilen bir uluhiyet gibi değil. Ama not aldık ona inşallah şey yapalım, yeri geldiğinde bahsedelim. Şimdi e, ne demiştik? E, Tanrı e, insan özellikleriyle anlatılmış. Çünkü kitap Mukaddes başlı başına e, böyle bir kitap, tarih kitabı, efsaneler kitabı, masallar kitabı diyebiliriz. Orada bu yüzden önemsemiyor Yahudi yazarlar ya da Yahudiler. Tanrı'ya bir el atabiliyor. E, atfedilmesinin, Tanrı'ya kızgınlık, öfkenin atfedilmesinin bir şey yok. Çünkü diyorlar ki bizim kitabımızın türü, tarzı bu tarih ve anlatı kitabı böyle şeylere başvurulabilir insanlar daha kolay anlasın diye antropomorfizme gidilmiştir soyut bir şekilde anlatılmamıştır tanrı diyorlar şimdi tanrı anlayışını kısaca açıkladık zaten teslis gibi olmadığı için tek bir tanrı anlayışı olduğu için fazla detayı yok önemli isimler terimler var şimdi biz bunlara Yahudi mi diyeceğiz İbrani mi diyeceğiz İsrail mi diyeceğiz bunların hepsinin ufak farkları var İsrail kavramı çok önemli. Şimdi he, o en sonda da İbrani'den başlayalım. İbrani kavramı Hz. İbrahim e, ve sonrası işte Hz. Yakup ve oğullarının nesli için e, kullanılıyor. O da şundan Hz. İbrahim e, nesillerin babası kabul edilmişti biliyorsunuz. Geç yaşta baba olduktan sonra zürriyetinin çoğaltılacağı vaat edilmişti allah Teala tarafından kendisine Eber denmişti. Eber de şuradan geliyor. Hazreti Nuh'un üç tane oğlu var. Ham, sab Yafes. Hamilerden, işte Samilerden şimdiki Arap ırkı geliyor. İşte bu Samilerin atası olmuş. E, Sam'ın soyundan gelen anlamında Hazreti İbrahim'e Eber denmiş. Eber'in soyundan gelen anlamında da İbrani e, kelimesi söylemiş. Yani İbrahim'in soyundan gelen, o da İbranice Eber soyundan geliyor. Eber de Hz. Nuh'un oğlu Sam'a e, işaret ediyor. Bugünkü Araplar, Yahudiler e, Sami'dir. Hani Semitik kelimesi var ya İngilizce'de ya da Avrupa dillerinde. Semitik Sami ırktan gelen demek. Hamiler, Zenciler, Yafes, e, diğer beyaz ırk. Böyle inanılıyor. 3 tane Hz. Nuh'un oğullarının yeryüzüne işte dağıldı, dağıldığını ve Sam'ın Sam soyundan gelenlerin Samiler olduğunu söyleniyor. O zaman İbrani demek annesi babası soyu sopu Hz. İbrahim, İshak ve Yakup soyundan gelen demek. Dolayısıyla sonradan Yahudiliğe girmiş bir insana siz İbrani diyemiyorsunuz. Çünkü millet ve kökenle ilgili. Peki Yahudi ne demek? Yahuda ismini şeyden hatırlarsınız. Geçen hafta dedik ki, e, krallar döneminden sonra yolları kuzeyde ve güneyde ikiye ayrıldılar. Kuzeyde 10 tane İsrail soyu bir devlet oluşturdu. Güneyde 2 tane İsrail soyu bir devlet oluşturdu. E, Bünyamin, Benjamin ve Yahuda soyu. Aşağıdaki Yahuda krallığı sayıcı az az kişiden oluşmasına rağmen daha güçlüyordu. Çünkü mabet aşağıdaydı biliyorsunuz. İşte güneydeki Yahuda krallığı Babir ve Asur istilalarından sonra sürgüne uğramıştı biliyorsunuz. En sonuncusu Babil sürgünü. Babil sürgününde Babil'e götürüldüler bunlar Babil kralı tarafından. Hatırlayın lütfen. Yahudiler sürdüler Babil kralının ülkesine götürdüler. Orada bunlara Yahuda krallığından gelen anlamında Yahudi denmiş. Yahudadan gelen anlamında. Yahudik terimi böylece kalmış. O zaman Bizim İsrailoğları dediğimiz millet, Babill son Sür gününden sonra Yahudi olarak adlandırılmış. Yani aşağıdan Filistinin güneyinden gelen anlamında. Yine o zaman köken, ırk ve tarihle ilgili bir anlatı. Ama bugün bizim Yahudi dediğimizde Yahudilik dinini kabul eden inanan kişi anlaşılıyor. Bunlar metinlerde geçiyor falan, o yüzden bu kavramlar önemli. Bir de bunlar seçilmiş millet olduklarını ilan edecek ediyorlar. Biz de birazdan konuşacağız. O yüzden bu kavramlar orada da önemli. İsrail ne demek peki? Genel olarak İsrailoğulları diyoruz. Beni İsrail diyor Kur'an-ı Kerim. Bunun da kökeni şuradan geliyor. Hz. Yakup'a İsrail adı verilmiş. Şöyle Hz. Yakup ailesiyle birlikte yolculuğa çıkıyor. Bir dere kenarında ailesilerinin karşısına geçiyor. Kendisi derenin öbür tarafında kalıyor. Kendisine Tanrı'nın adamı olduğunu, Tanrı adamı olduğunu söyleyen bir adam yaklaşıyor ve bu adamla sabaha kadar güreşiyor, güreş tutuyor ve e, Tanrı ile güreşen demek İsrail, İbranice'de e, bundan sonra işte bu güreşte Hazreti Yakup mağlup oluyor, e, galip oluyor pardon, kendisine Tanrı ile güreşen anlamında e, İsrail deniyor, soyuna da İsrailoğulları deniyor e, ama e, şey ne derler işte Yakup soyunun devamı Bugün işte İsrail der dediğimizde o ülke, o ülkede yaşayan o ülkeye Avrupa'dan gelen Yahudiler kastediliyor. Tabii o Avrupa'ya giden Yahudiler de sonuçta Filistin'den o topraklardan gitmişlerdi ama arada neslin ırkın çokça değiş, yani çokça karışımı uğradığı çok aşikar bir şekilde. Ee, şimdi burada başka eklemek istediğimiz bir şey var mı? Yine Hz. İbrahim'in adlandırılmasıyla ilgili bir mesele var. Hz. İbrahim Hz. İshak'la müjdelendiğinde e, kendisine denmişti ki, Artık adın Avram değil, İbrahim olacak denmişti. Çünkü sen birçok ulusun babası olacaksın. Senin zürriyetin çoğalacak. Senden uluslar çıkacak, krallar çıkacak. Ben seninle anlaşmamı yeniliyorum. Yeni bir ahit başlatıyorum demişti Tanrı. Kenan ülkesinde olacak senin neslin, kuşakların demişti. Bu yüzden senin adın artık Avram değil, şey... Evet, Avrâbîn Abraham olacak. İşte İbrahim ismi de buradan gelmişti. Bunu da hatırlatmış olalım burada. Neden bunu bir daha söyledik? Çünkü e, yukarıdaki terimlerden de, kelimelerden de anlayacağınız gibi İsrail, İbrani, Yahudi isimlendirmelerinde hep e, Yahudi milletinin seçilmiş olduğu, Tanrı tarafından kendileriyle ahit yapıldığı vurgulanıyor. Bu isimleri bu yüzden, bu terimleri bu yüzden ısrarla ve detaylı bir şekilde kullanıyorlar. Hani biz Müslümanız deriz e, ama onlar biz İbrani'yiz, İsrailoğullarıyız. Yahudiyiz derken hep bu tarihsel kökene, bu ahitleşmeye, bu seçilmişlik şeyine vurguda bulunuyorlar. Biraz sonra göreceğiz, Kuş nesillerinin çoğaltılması, Kenan ülkesinin kendilerine verilmesi onlara vaat edilen bir şey. En anlaşma bu, anlaşma kabul ediliyor Hz. İbrahim'le yapılan şey. Tanrı'nın o da e, sunduğu bu anlaşma. Bunun da belirtisi Yahudilerin sünnet edilmesi. Anlaşmanın eee simgesi bu. Yahudileri Hristiyanlardan ayıran bir şeydir bu. E, Hristiyanlık daha sonra göreceğiz. Özellikle Pavlus'un eli eli e, eliyle tamamen Yahudilikten ayrı bir din şeklinde sunulacak. Bunun da en önemli şeylerinden biri, ilik dönemde sünneti reddedecekler. Biz Yahudilikten farklı bir mesajı sahibiz. İsa Yahudi mesajını, Yahudi hukukunu geçersiz kılmak için geldi. Yahudi hukuku bitmiştir. Sünnet gibi şeylere ihtiyaç yoktur. Hristiyanların sünneti vaftizdir diyecekler mesela. Bizim sembolümüz odur diyecekler çamın da bütün bu bunlar, da neden söyledik Yahudi halkı kendisini seçilmiş olduğunu düşünüyor Yahudi olmayanlara karşı bakışı da böyle İşte centil ediyoruz bunları Hristiyanlıkta da bakacağız kendilerine dışında olanlar centile kabul ediyorlar yani böyle ikinci sınıf Hatta daha da düşük bir seviye atfediyorlar. ama bununla birlikte Madem Yahudi ırkı seçilmişti diyeceksiniz başlarına da gelmedik kalmamış Mısır'da pek çok felakete uğramışlar, Mısır'dan çıkışları olay olmuş, Sina'ya adam atamamışlar, Kenan'a gelmeleri kaç yıllarını bulmuş. Yine de diyorlar ki biz peygamber soyuyuz, biz İbrahim'in soyuyuz, bizim neslimiz çoğaldı, Tanrı onun ahit yaptı, biz seçilmişiz diyorlar. Şimdi ilk ahit Hz. İbrahim'le yapıldı, sonra Hz. Musa'ya 10 emir verildi. Evet, modern Yahudiliklere konuşuruz. Yahudi ırkının en önemli özelliği kendisi dışındakilere hiçbir değer vermemesidir. Ve buna kitab-ı mukaddes izin verir. Yani öyle ifadeler var ki, işte senin dışındakini köpek gibi göreceksin tarzında ifadeler var. Çok baskın, çok şey bir inanç bu. Sadece kendilerinin gerçek ve mesaja sahip olduklarına inanıyorlar ve kendileri dışındaki herkese her şeyi yapabileceklerini düşünüyorlar. Şimdi Hz. İbrahim de ilk ahit yapılmıştı. Daha sonra Hz. Musa'ya 10 emir verilmişti. Bunlar en önemli belirtilerinden biri seçilmiş olduklarının. Şimdi Hz. Musa'ya 10 emir verildi. Hz. Musa'dan sonra on emir hep saklandı ama onun konulduğu yer, babet çok önem kazandı. Babet her her yönüyle dini şekillendiren bir şey oldu. İşte Hz. Süleyman devrinde yapılan o ilk mabette betamik Hamiktaş denen e, kutsal Süleyman mabedinde e, özellikle de Ahit sandığının bulunduğu kutsalların kutsalık kısmında kutsul akdes kısmında e, on emir saklanıyor. Burada Tanrı'nın zuhur ettiğine, Tanrı'nın burada bulunduğuna inanıyorlar. Buraya sadece seçilmiş Yahudi e, din adamları, hahamlar girebiliyor ki onlar da Harun soyundandır, Musa soyundandır. E, şey, yani seçilmiş millet anlayışı, seçilmişlik anlayışı rahiplerinde bile var. Normal, e, sıradan Yahudi o, o bölgeye giremiyor. Geçen derste söylemiştik, Yahudi mabeti, Süleyman mabeti çok önemliydi. İbadetler, ritüeller hep onun merkezinde yapılıyordu. Kanlı kanlı kan, şey, kurban uygulamaları vardı. Onun öncesinde yakılan kurban şeyi var. Mesela mabetin dışında özel masa gibi şeylerde kuzuları yakarlarmış. Daha sonra bu boğazlama şekline gelmiş. Bütün bunlar mabet olduğu zaman yapılabilecek ibadetler. Mabet dolayısıyla yıkıldıktan sonra M.Ö. 586'da e, Mabetsiz kaldılar. Daha sonra Babil'den dönen Yahudiler İranlıların yardımıyla Mabet'i bir daha inşa etti. Ama 70 yılında Romalı e, güçlere baş kaldırınca Yahudiler Romalılar şehri istila etti. İkinci Mabet'i de yıktılar. E, aslında bu seçilmiş millet anlayışları da Mabet'in önemli bir yeri vardı. Mabet yıkıldıktan sonra ee, yine de vazgeçmeleri bu seçilmişlik anlayışlarından ve kendilerinde gruplar oluşturdular. Mesela sinagog fikri böyle gelişti. Ama bütün hedef, mabedi yeniden yapmak arkadaşlar, mabedi ayakta tutmak. Bu e, her dönem mümkün olmayabilir ama bütün amaçları bu çünkü onlar ve onlar e, kendilerine vaat edilmiş bir milletler ve bu ancak mağbete tam olacak. Mabet tamamlandığında Mesih'in geleceğine inanıyorlar. Daha doğrusu Mesih geldiğinde e, mabetin yeniden yapılacağını inanıyorlar. Dolayısıyla Hz. Davut ve Süleyman dönemindeki o ihtişamlı güçlü döneme ancak e, Mesih geldiğinde tekrar dönebileceklerini. E düşünüyorlar. E Shinabete ile ilgili ve evet, pek çok spekülasyon var levhalar falan olabilir detaylı şeyler ama şey açıkça söyleniyor yani gizlenen inkar edilen bir şey değil. İlk mabetin temellerini bulmaya çalışıyorlar. Yahudiler bu konuda gizli hiçbir şey yapmıyor ama bütün o arkeolojik kazılar çok şüpheli. Oradan çıkan şeylerin ne kadar sergilendiği çok şüpheli. Bir de oradaki buluntular nedense Yahudi araştırmalarına odaklanmış vaziyette. Hristiyanlık Hristiyanlığa dair ee, bulgular çok fazla dikkat çekmiyor. Ee, tabii şüpheli şeyler bunlar ama Yahudiler bunu açıkça söylüyorlar. Dertleri mabet. Ee, bütün çabaları mabetin temellerini şeyini bulmak. Ee, artık hani orada başladılar mı bir şeylere bu ne kadar mümkündür? Ee, mabetin planları çıkardılar mı? Ki ellerinde böyle planlar var ama ee, ne kadar Hazreti Süleyman devrindeki mabetle aynı olur eğer bir gün yapı, yapabileceklerse e, kimi Müslüman olarak biz Allah korusun demek durumundayız. Ee, i̇şte böyle spekülasyonlar var. Mabetle ilgili çok fazla haklısınız. Demiştik ki ihtişamlı günlere geri dönmek istiyorlar. Hazreti Davut ve Süleyman devrinde mabet varken çok güçlülerdi. O günlere geri dönmek istiyorlar. Ama mabet yokken Yahudiler pes etmediler. Geleneklerini her zaman sürdürdüler ve sinagog geleneğini sürdürdüler. Sinagoglarda toplandılar, çeşitli özellikle cumartesi günü, sept günü, şabat günü e, ibadetle geçirdiler ve e, bir araya geldikleri bir istişare mekanı olarak kullandılar sinagogları. Belki de en önemlisi Tora, Tevrat ve Talmud okumalarını yaptıkları bir okul haline getirdiler. Tevrat'ı, Tevrat'ın dili İbranice'yi hep sinagoglarda öğrendiler, öğrettiler. Böylece de geleneklerini korudular. Kurudu, bütün bunları niye anlattık? Tanrı anlayışından sonra e, seçilmişlik anlayışına birazcık değinmek için. Şimdi bahsettik durduk geçen hafta Tora dedik ama bu Tora ne? Tora Tevrat'ın e, İbranice'deki adı dedik. E, Tora ilk beş kitabı, eski ahit metnenin ilk beş kitabı. Beşli anlamında bu da pentaçok denilmiş. Şey penta eski grekçe ya da grekçe beş. 5. Dolayısıyla beşli şey kitap anlamına geliyor. İşte biliriz bunlar meşhurdur. Yaratılış kitabı ta alemin yaratılışını anlatır. Orada der ki Tanrı, yeryüzünü, gökyüzünü ve içindekileri altı günde yarattı, 7 günde dindendi denir. İşte bu cumartesi, sept, şabat günü buradan gelir. İkinci kitap çıkış kitabı. Burada e, İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışı anlatılır. E, önce başlıklarını söyleyelim, açıklamalara geliriz. Şimdi Tevrat e, yaratılış kitabı. Çıkış, sonra leveliler, sonra sayılar, sonra tesniye. Tora dediğimiz şey beş kitaplar oluşuyor. Eski aydın ilk kısmı. Eski aydın ondan sonra gelen kısmına nevuim deniyor. Yani Nevi'nin, peygamberlerin çoğulu peygamberler kitapları demek. Diğer üçüncü bölümüne de Ketuvim deniyor. Bu da kitaplar kısmı demek. Özellikle işte krallar ve Yahudi tarihi anlatan kısma, üçüncü kısma da Ketuvim başlığı deniyor. Üç ana bölümü var. Ee, Tora hani şu içinde 5 kitap olan 5 kitabı birleştiren 5 kitabın hepsine Tora deniyor. Sonra peygamberler ya da Nevi'im sonra da Ketövim kitaplar kısmı var. Kralların anlatıldığı. Bir de arkadaşlar bu şimdi yazılı kısmıydı. Eski ayetin yazılı kısmında biz Tanah diyoruz. Tanah da şuradan geliyor. T Tora'nın tora T'si. Nevi'im peygamberler kitabının N'si. Ketuvim'in Ks Kvh baş harflerini, sessizlerini aldıklarında Tanah kelimesi oluşuyor. Yazarsanız görürsünüz. E, tanah, Yahudilerin yazılı metinleri. Bir de bu Yahudilerin sözlü metinleri var. Bu sözlü geleneğin yazıya geçirilmiş hali var. Bununla biz genel olarak Talmud diyoruz. Yazılı olana Tanah yazılsız olanla sözlü olan da Talmud diyoruz. Talmud da ikiye ayrılıyor, Mishne ve Gemara olmak üzere. Mishne sözlü geleneğin yazıya geçirilmiş hali, Gemara da Mishne üzerine yapılan açıklamalar. Şimdi demiştik ki Tanah kitabı beş kitaptan oluşuyor. Biz bu beş kitaba Torah yani Tevrat diyoruz. Ee, Tora kelimesi İbradice. Şey demek. Öğreti, atlatı, talimat demek. Burada yaratılış anlatılıyor. Hz. İsa'ya, şey Musa'ya verilen vahiy anlatılıyor. Genel bir şey. Böyle yaratılıştan bahseden bir kitap. Hukuk anlamına da geliyor Tora. Gerçekten de Tora'da Yahudi hukukunun ee, en önemli temel prensipleri anlatılmakta o zaman to Torayı ya yani ilk 5 kitabı hukuk ve öğreti olarak hatırlayın Lütfen ee, bunun içinde 613 tane Emir olduğu inanılıyor Yahudileri bağlayan 613 tane hukuki e, ifade geçiyor torada iki ee, tane mukadde şeyleri daha doğrusu şimdi Tora diyelim ya yani Tevrat diyelim. Tevratın yazımı çok önemli. Tevratı yazıyorlar hala e, yaz, yazımı çok önemli. Böyle ritüel ritüel ritüele ritüel gibi bir şey yazımı çok önemli. Bunları yazıyorlar ve bunları sinagoglarda saklıyorlar. Özel e, sandıklar içinde, özel kaplar içinde. Dolayısıyla bu beş kitabın e, Kendisi de bu yapraklarıyla yazılmış haddin de kutsal olduğuna inanıyorlar ve bunu okuyorlar. Açıp okumaları çok önemli. Herkes okuyamaz. Ee, her, şey özellikle o yüzden okuyucular önemlidir şeyde Yahudilerde. Dolayısıyla bu ilk beş kitap çok kıymetli bir kitap. İbadette kullandıkları bir kitap. Sinagogda okudukları bir kitap. Daha çok Tora ilk kısmının hukuki olduğunu söyleyelim. E, İsrailoğulları'nın yapması gereken şeyleri anlatır. İkinci bölümde Nevi'im'de peygamberler ve peygamberlerin başından geçen şeyler anlatılır. Üçüncü Ketuvim yani kitapların çoğulu olan kelimesi e, kısımda da yazılar anlatılır. Burada da daha çok tarih vardır. Eee şey ne derler e, bu üç bölümün dışında e, bir de 39 şey var e, 39 tane kitap var yanlış bir şey diyemeyelim geçen hafta da 39'a takıldık O yüzden tekliyorum şimdi Tanah e, üç bölümden oluşuyor e, Ketuvim. Onun dışında 39 kitap çünkü bir de şeyler var tabi, e, meseller var, Süleyman'ın özdeyişleri var, aşağıda herhalde listelenmişti. Arkadaşlar e, Romalılar e, mabedi, ikinci mabedi yıktıklarında artık e, mabet gitti ya, kutsal kitap önem kazanıyor. Artık bundan sonra kutsal kitaptan hiçbir şekilde ayrılamayacak Yahudiler, dininin en önemli parçası. Biraz boğazımızı yumuşatalım. Beş, beşli kitap demiştik Tevrat'a. Yaratılış, çıkış, levililer, sayılar ve tesliye kitabından oluşuyor. Demin dediğimiz gibi ilk kitap yaratılıştan bahsediyor. Adem ile Havva'nın cennetteki e, serüveninden, işte Havil-Kabil kıssasından, Nuh tufanından, İbrahim peygamberden, İshak ve Yakup'tan bahsediyor. Çıkış kitabında Hz. Musa önderliğinde Yahudilerin Mısır'dan çıkışları ee, şey anlatılıyor, ee, şey e, yanlış söylemeyeyim arkadaşlar, e, bir süre uzak kaldım Yahudilikten ama sinagogda e, tevrat metinleri sinagoglarda böyle bayağı el yazmalı mürekkeple yazılmış kocaman kitaplar, bazıları parşömen gibi rulo rulalarda saklanır. Dolayısıyla evde e, hani bir kitapları var ama açıp musafı sinagogda okumak çok önemli bir adet onu din adamları yapıyor evet ee, cemaat arkasında tekrar ediyor çünkü onları okumak için özel eğitimlerden geçiyorlar İbranice biliyorlar Allah'ın emri ama ibadet sırasında eski ahit kitabına ellerini sürüp açmak konusunda rahiplerin bir üstünlüğü var hatırladığım kadarıyla Herkes, herkes o ruloları açamaz mesela. Ruloların açılması, kapanması, içinden eski ahit metinlerinin çıkarılması hep ibadet tarzı şeyler. He, bizdeki kitabı mukaddesi tabi e, şey, Hristiyanların kullandığı ikisi bir arada ya. Yahudiler için yeni ahit yok. O kitabın yarısı yok Yahudiler için. Yarısından daha azı, arka kısmı yeni ahit kitabı yok. Bunu Hristiyanlar bir araya getirip böyle kullanıyorlar. Yahudilerin biraz farklı. Ee, hani ben kendim gidip bir ahit bir şey görmedim. Sinagogda görme fırsatım olmadı. Aslında görmüştüm. Şimdi hatırladım. Ama e, müze tarzı bir sinagogda Manchester'da. Ee, şey yani bütün kitaplarının bir arada olduğu bir şey anlayışı yok parça parça mesela şu bir bir bir tane cildi çıkarıyorlar bu diyorlar Tora öbür cildi çıkarıyorlar bu diyorlar Peygamberler Yahudilere ait olan metin şey satışta var mı ee, Yahudi kutsal kitabı e, şeklinde şey hatırlıyorum ben vardı hatta Türkçe sadırım eski ahidi Yahudi eski ahidi, Yahudi eski ahidi diye. Çünkü Hristiyanlar da eski ahidi okuyorlar o ilk kısmı. Ee, ya da işte İngilizcesi ee, Jewish Old, e, Old Testament diye. E, bunu da not alalım. Ben görsellerini falan bulursam haftaya ah, paylaşayım sizinle. E, Tanah diyelim. Tanah'ın resimleri, el yazmaları falan onlara bakalım ama şeyi biliyorum yani onların yazmaları çok önemli i̇şte okumaları e, şeye ruhban sınıfına din adamları sınıfına hasredilmiş bir şey mabet varken zaten mabetin, mabette es, e, eski ahidin olduğu kısma zaten rahipler dışında kimse giremiyor onlar da özel hazırlıklar sonrası giriyor elini de o dönemde el kutsal rahip rahiplerin başı sadece sürebiliyor ama modern döneme bir bakalım benim bildiğim sinagogda elinizle şey yapamazsınız, açamazsınız onu. Kadınlar zaten arkada, kadınlar sinagogda okuyamıyor bildiğim kadarıyla. Çok liberal yeni şeylerde okuyucular var kadınlar arasında. Çıkışta dedik ki Mısır'dan çıkış. Leviler kitabında e, Yahudiliğin ibadet ve ritüellerinden bahsediliyor. Kurbanın nasıl sunulacağından mesela bahsediliyor. Evlilikle ilgili kurallardan, temizlik, yeme içme kurallarından bahsediliyor. Ee, Sayılar kitabı arkadaşlar çölde uzun süre kalmışlardık e, Filistin topraklarına girmeden önce. E, bu Filistin topraklarına o adı Kenan. Kenan diyarına girmeden önceki maceraları anlatılıyor sayılarda. Tesniye ikinci demek ya e, bu da e, şey yasanın tekrarı demek. Yani Hz. Musa'ya verilen yasanın çıkış bölümünde anlatılan birinci bölümde anlatılan e, yasanın bir kez daha burada e, tekrarlandığı kısma biz tesniye diyoruz İkiden aklınızda kalsın burada Yahudi şey Musa'dan sonrası Musa'nın e, muabda ölüşü ve Yeş Yeşun'un İsrail oğullarını e, Kenana sokmasıyla bitiyor bu bölüm. Peygamberler bölümlerinde arkadaşlar Musa ölmüştü, Yeshu onları Filistin topraklarından götürmüştü. İşte bundan sonra Yeshu kitabıyla başlıyor. Var edilmiş topraklardaki maceraları tarihleri anlatılıyor. Hakimler kitabı var mesela, orada İsrailoğullarının kabilelerin yerleşmesi, hakimler tarafından yönetilmesi anlatılıyor. Mesela Samuel 1 ve Samuel 2 var, Hazreti Davut önceliğinde, liderliğinde kurulan İsrailoğullarının e, güçlenmesi anlatılıyor orada. Krallar 1, Krallar 2 kitaplarında e, Hazreti Süleyman ve sonrası anlatılıyor. Yahuda ve İsrail olmak üzere devletin ikiye ayrılışından bahsediliyor. Babil ve Asur sürgününden bahsediliyor. Bir de bunun içinde başka peygamber kitapları var. Ezra, Nehemia ee, gibi kitaplar var. Üçüncü bölüme demiştik ki yazılar bölümü. Burada da arkadaşlar daha çok şiirsel ee, şey... E, nazım şeklinde yazılmış olan mezmurlar var. Biz Hz. Davud'a verildiğine inanırız. Süleyman'ın meselleri var. Vaiz var. Neşideler neşidesi gibi. Daha çok nasihat işte ilahi, dua e, bilgelik sözlerini içeren kitaplar yer alıyor. Şimdi bunlar yazılı eski ahitti. Bir de Talmud var. Talmud e, Tora'da anlatılanların e, sözlü şekli, sözlü gelenek Ee, nesiller boyunca sözlü gelenek devam ettirilmiş. Şifahi olarak e, aktarılmış, ezberlene ezberlene, aktarılı aktarılı, yüzyıllar boyu bu şekilde anlatılmış. Daha çok e, bunun içinde tabi hukuk da var ama ahlak kuralları, hikayeler falan da katılmış. Bunun da bir ayrımı vardır. Agada, Halaha diye e, işte e, daha çok hikaye, kısmına algada deniyor. Hukukla ilgili kısmına halaha deniyor. Arkadaşlar bu sözlü geleneğin minattan öncesinden başlayarak 7. yüzyılda 600'lere kadar yazıya geçirildiğine inanılıyor. Şimdi e, Talmud dediğimiz şeyin iki şekli var. İki tane şeyden oluşuyor daha doğrusu. Mişna artı Gemara. Mişna sözlü geleneğin yazıya geçirilmiş şekli. Gemara ise Mişna üzerine yapılan yorumlar. Rabbi dediğimiz e, Rabay İngilizcesi din adamlarının yaptığı yorumlar. Şimdi din adamı demişken hadi bakalım şeylere bu din adamla nasıl ortaya çıkmıştı? Farklı Yahudi grupları vardı. Bunların nasıl bir fonksiyonu vardı? Şimdi ilk dönemde bir Samiriler grubu var. Biraz hızlı hızlı anlatacağım. Metni okursunuz inşallah. E, anca çünkü yetişecek vaktimiz. Samiriler diye bir grup var. Bugün de hala hayattalar. Sayıları çok azalmış olmakla birlikte. Biz şey mabet yıkıldıktan sonra Yahudilerin kuzeyde 10 aşağıda 2 kabile olmak üzere dağıldığını söylemiştik. Bu kuzeydekilerin başkenti Samaria'ydı. Samerya ya da Samarya. Kuzeyde demek. İsrail'in kuzeyinde. Bunlar ilk olarak şeyden önce Babillilerden önce Asurluların istilasını uğramıştı. Asurlular onları sürgün etmişti kendi ülkesine ve Asur kralı kendi ülkesindeki Asurluları bu bölgeye getirmişti. İşte buraya gelen ve dolayısıyla Asur dini geleneğini buraya taşıyan ve burada etkileşim yani senkretik iki öğeyi birleştirerek yeni bir anlayış geliştiren insanlar olarak bunlara Sameritan denmiş. İncil'te de çok geçer. Yahudiler, bugünkü Yahudiler geçmişte de, tarihte de bunları gerçek Yahudi kabul etmemişler. Yahudiliği bozmuş, Asur'dan unsurlar almış, sürgünden dönmüş, Yahudiliği Yahudiliğin içine bir şeyler katmış kişiler olarak görüyorlar. Bugün de hala öyle anlaşamıyorlar. Onlar böyle şey gibi üvey evlattan da aşağı yani böyle neredeyse gayrimeşru bir ırk gibi kabul ediliyorlar. Ve onların, mesela onlar şeyi kabul etmiyor. Kudüs kutsal değildir. Gerizim daha kutsaldır diyorlar. Önce Gerizim daha kutsaldı. Ama Yahudiler bunu Kudüs'e çevirdiler diyorlar. Daha doğrusu Sina Dağı'na. Sina Dağı daha sembolik ya, e, Sila Dağı'nın yerine Gerizim Dağı'nı öneriyorlar. Mesela işte en önemli kutlamalarından Fısıh Bayramı'nı e, orada kutlanması gerektiğini söylüyorlar. Onların değişik bir torası, Tevrat'ı var. E, ve bu kitabın, bu değişik Tevrat'ın Hz. İsa döneminde Samiriler tarafından e, şey, nedenler okunduğunu biliyoruz. Ellerinde olduğunu biliyoruz. Şimdi e, şimdi bunlar Hristiyanlık gelmeden önceki gruplar. Hristiyanlık dönemindeki Yahudi mezheplerine bakalım. Biraz geç, geçen hafta sanırım bir iki cümleye geçmiştik. E, ferisiler. İş şeylerde çok görürsünüz İncil'de. Şah i̇şte Hazreti Meryem filmini seyrettir seyrettiyseniz orada da etrafta bir sürü Ferisi vardır. Bunlar arkadaşlar Okumuş etmiş alim kesimi Yahudilerin Tevrat'ı önemsiyorlar, e, onun yorumunu önemsiyorlar. E, ama aynı zamanda e, böyle ölümden sonraki diriliş, cennet cehennem e, ruh melek gibi inanışları da var. Yani böyle bir şey böyle bir inanışla geliştirmişler. Dolayısıyla Tevrat'ı okuyorlar, önemsiyorlar. Ama bir de ona yorumda bulunuyorlar. Yani yorum geleneğini kabul eden. Kendileri de alim okumuş olduğu için yorum yapan mesle ve şuna karşı çıkıyorlar. Biraz sonra ele alacağımız Sadukiler, e, ırk özel bir ırktan geldiklerini söyleyen, din adamlığını sadece bu ırktan olacağını söyleyen insanlar bu sadokilere karşı çıkıyorlar. Böyle bir e, onların gücüne karşı çıkarak. E, Talmut Tora üzerine yoğunlaşarak e, Yahudi literatürünü, teolojisini oluşturuyorlar. Bugün e, Yahudi din adamlarının kökeni Ferisilere dayanır. Diğer mezhepler ölmüş gitmiştir. Mesela Sadukiler diğer mezhepler derken Sadukiler rahipler grubu. Bu bir aristokrasi. Siz o aileden gelirseniz bu e, görevi yapabiliyorsunuz. Daha küçük bir gruptu. E, Sadukiler Tevrat'ı birebir kabul ediyorlardı. Tevrat'ta ne varsa alıyorlardı, ne yoksa almıyorlardı. Mesela melekler olmadığı için, ruhlardan bahsedilmediği için, ölümden sonrası hayattan bahsedilmediği için bunlara karşı çıkmış sadıkiler. Kudüs'te etkili olmuşlar, tapınağa hakim olmuşlar. Kendi güçlerini kullanmak istemişler. Bu yüzden de Ferisiler tarafından eleştirilmişler. Şimdi Ferisiler bugünkü Yahudi din adamları temsil ediyor. Bu bahsettiğimiz saduk de mabedle birlikte ortadan kalkan, yavaş yavaş izlerini kaybeden Yahudi, grubu ise Orta Çağ'da Karayilik mezhebi var. O Karayileri etkilemişler. Onlarla birlikte devam ettiklerini söyleyebiliriz. Esseniler diye bir mezhep varmış. Mistik bir mezhep arkadaşlar. Ölüdeniz civarında toplanmışlar. Ee, orada bir e, toplum, kendi, topl, kendi topluluklarını kurmuşlar. Beyaz giyenler diye biliniyorlar mesela. E, çok sert ahlaki kuralları var. Bekarlığa teşvik ediyorlar. Bu yüzden de soyları devam etmemiş. Mesela sağlık savaşa ve ticarete karşılar. Melek anlayışı gibi derin anlayışları var. İşte bu millet, bu grup böyle biraz bu grup merak uyandıran bir grup. Ölüdeniz civarında 1940'larda 47 yılında buluşlar yapılmıştı. Kazılar sonucu Ölüdeniz yazmaları denen şeyler bulundu. O gün bugündür araştırmacılar o metinleri inceliyorlar. Bunları Kumran metinleri de deniyor. Aralmice ve İbranice metinler var bu Ölüdeniz civarında çıkan kalıntılar arasında. Bunların Esseliler grubunun yazıları olduğuna inanılıyor. Bir de böyle Zelotlar denen bir grup var ya da böyle aşırı fanatik bizim metnimizde yazmıyor ama onlardan mesela bir grubun Ölüdeniz çevresinde topluca intihar ettiklerine inanılıyor. Bir tane isyan sırasında Yahudi gruplar arasında isyan edenler olmuş idareye karşı. Nasıl 70 yılında Roma'ya isyan etmişlerdi Roma'da gelip mabedi yıkmıştı. Sorularıza e, sonda değineceğim. E, şey, ne diyorduk? WhatsApp e, şey yıkıldı diyorduk. E, heh, e, Yahudi birkaç tane Yahudi isyanı var. Şimdi de, vakit sıkıntısı yüzünden değinemeyeceğimiz. İşte bir tane böyle radikal bir grubun öyle bir isyan sırasında topluca intihar ettiği kendi kendilerine son, son verdiklerine inanılıyor. Şimdi orta çağda Yahudi grupları önem kazanmış. Bunlardan birisi Karayeler. Demin saydığımız Sadokilerin bunlarla devam ettiği söyleniyor. Karayilerin esas şeyi bu. Alan ben David tarafından hani kurulduğuna inanılan bunlar sözlü geleneği reddediyorlar. Yani o Yahudilerin yüzyıllarca geliştirdiği en çok da din adamlarının etkili olduğu e, sözlü geleneği reddediyorlar. Sadece yazılı Musa'ya verilen 5 kitaba inanıyorlar. Bunlar e, aslında güçlü bir grupken. Orta çağda daha sonra özellikle İspanya'da Yahudilerin böyle kurulu bir din anlayışı geliştirmesiyle kim ne demiştik? Maymonides Karayilerin yavaş yavaş etkilerini kaybettiklerini görüyoruz. Az da olsa yine günümüzde az miktarda da olsa Karayi olduğuna inanılıyor. Yani sözlü geleneği reddedip sadece yazılı kutsal kitap metinlerini dikkate alan Yahudiler demek. Hasidizm diye bir hareket ortaya çıkmış ee, Yahudiler arasından. İsrail, Ben Eli Azar ve takipçileri tarafından 17. yüzyılda Yahudiler arasında büyük bir tedirginlik, bir korku ortamı varmış. Ee, ve Yahudi toplumları arasında bir yozlaşma, bir depresyon e, olduğuna inanmış. Yahudi ileri gelenleri ve insanları daha dindar olmaya, temizlenmeye, arınmaya ve dindarca yaşamaya çağırmışlar. Dindarlar anlamında, mükemmel dindar anlamında zaddik deniyor bunlara. Hasidiler bu yüzden özellikle 19. yüzyılda Avrupa'yı etkilemişler. Doğu Avrupa'da çok Yahudi var, biraz sonra değineceğiz inşallah. Onlar arasında dindarları çağıran, yeniden temizlenmeye, öze dönmeyi çağıran bir grup. Bunlarda katı kuralları var. En önemli şeyleri de Tora'nın emirlerine sadık olmak, onları uygulamak ve Tora çalışmalarını desteklemek. Günümüzde pek çok Hasidi Yahudi var, bilhassa Amerika'da. Yani dindar olan, Tora'yı çok önemseyen, dindarce yaşamaya çalışan, ama biraz da bunlarda şu var, Yahudiler zaten dindar diyeceksiniz. Çoğunluk dindar. Bunlar birazcık böyle mistik bir düşünceyi de içlerine katmışlar. Kabadist düşünce diye bir şey var, ondan da unsurlar almışlar. Bunlar şöyle dindarlar, ilahiler söyleyen, kendinden geçen, dini yaşayan ama böyle mistik tarafı da olan Hristiyanlar. Sadece ağlama duvarına gidip ağlayan, işte böyle sadece mecbur olduğu için metni okuyan, Yahudiler değiller. Yaşıyorlar bu dini. Kabalacılık diye çok enteresan bir şey var. İlgi duyanlar, buna çok fazla kafa yoranları var kabalacılığın. Böyle gizemli kısmı demek Yahudiliğin. Bazı Yahudiler ta bunun kökeni çok öncelere kadar götürülüyor. Ama yine şu 13. yüzyılda e, İspanya'da e, Zohar diye bir kitap ortaya çıkıyor. Bu sözlü geleneğin toplandığı bir e, bu zuharda harflerin, sayıların hepsinin bir gizemi olduğuna inanılıyor. Bunların üzerine bir sistem geliştiriyorlar. Yani işte şu şu anlama gelir, şu sembol şu anlama gelir. Alemin bir şifresi vardır. Bu şifreyi çözmemiz lazımdır. Gizli manaları vardır metinlerin diye böyle gizli, mistik bir grupları var. Tabii ki ortodoks böyle koyu Salbutçu din adamları tarafından bunlara karşı çıkılıyor. Şimdi 17. yüzyılda Osmanlı topraklarında İzmir'de Sabatay Sevi diye bir adam 1648'de ben Mesih'im diye ortaya çıkıyor. E ona inananlar oluyor. E şey ne derler? Takipçileri oluyor. E bu tabi Osmanlı toplumunda tehlikeli görülüyor. E bütün Yahudileri peşine takacak diye e Sabatay Sevi ölüm cezasına çapdırılırken yaptırılmışken Müslüman olduğunu söylüyor. Kimisi onun gerçekten Müslüman olduğunu Mehmet Efendi adına aldığına inanıyor. Kimisi de onun takiye yaptığını düşünüyor. Ondan sonra onun takipçileri de mesela Müslüman gibi göstermiş kendini. Bu yüzden onlara dönme deniyor. Şeyde ne derler, Türkiye'de dönmeler üzerine de pek çok şey yazıldı. Türkiye'de pek çok meşhur isim içinden görüldü meşhur isimlerin geldiği ailelerin Sabatay Sevin'in mesela soyundan geldiği falan söyleniyor. E olabilir. Çok e, spekülatif şeyler ama hepimizin soyun yani gerçi soyumuzda Yahudilik olsa bunu çok iyi bilirdik. Çünkü Yahudilik ırka çok bağlı bir din. Mutlaka böyle senin deden Yahudidir. Evet. Sen şu soydan geldin diye anlatılır. E, ama şunu demek için söyledim bunu. Yani e, şimdi Türkiye'deki aileler içinde işte e, eski yahudi ailelerden gelmiş e, insanların olması çok normal. Biraz işte bu spekülatif bir spe, spekülatif bir konu. Sabatajcılar, e, sabatajcılar, e, Mesih beklentisi içinde olan gruplardı. E, bunların e, şey. Çeşitli dönemlerde ortaya çıkmış mesihçi anlayışlar. Ama bizim İzmir'de ortaya çıkan Sabaday sevicilerin normalde biz ortadan kalktığını düşünüyoruz. Belki işte bazı yazarlar şimdi Türkiye'de takipçilerinin etkin olduğunu falan filan söylüyorlar. Evet bir de aydınlanma, Haskala diye bir şey var. Yahudi aydınlanması. Avrupa'da aydınlanma olunca... Avrupa'lı ve Amerika'lı Yahudiler kendi dinlerine bir daha bir gözden geçirme anlayışı gereği hissettiler ve e, din anlayışlarında işte kültürlerinde, e, eğitim, hukuk sistemlerinde e, bir şeye gittiler, yeniden e, yapılanmaya. E, o dönem işte e, Amerikan ve Fransız devrimlerinden sonra kardeşlik ve eşitlik duyguları, özgürlük ön plana çıkmıştı. E, Yahudiler e, daha böyle şey ne derler Avrupa toplumunda e, entegre olabileceklerini düşündüler. Normalde çok ayrı yaşıyorlardı Avrupalılardı ama gettolar içinde yaşıyorlardı. Kendi aralarında faaliyet gösteriyorlardı. Bu böyle bir yeniden aydınlanma döneminde e, Avrupa vatandaşlığı düşüncesini benimsediler birazdan göreceğiz. Şimdi modern dünyada da Yahudilik tarihle geçmişini hiç kopur koparmamış bir din bugün çok konuşulur. Bilhassa Amerika için, İsrail için Ortodoks bir Yahudilikten bahsedilir. Ortodoks bir dinin bizdeki ehli sünnet anlayışıdır. Genel kabul edilen, doğru kabul edilen şeyin takipçileri demek. Ortodokslar Torayı da Torayı da yazılı, şey sözlü gelenek Talmud'u da kabul ediyorlar. Buna, buna bağlı kalıyorlar. Kadın ve erkekleri ibadet sırasında birbirlerinden ayırıyorlar. Erkekler şu siyah Yahudi şapkasını takıyor. Boyunlarına o özel şalı alıyorlar. İbranice'yi kullanıyorlar. kaşrut ya da kaşrut denen yiyecek kurallarına uyuyorlar. Ee, İsrail devletini destekliyorlar genel olarak. Ama bununla birlikte... Yahudi taviz, Yahudi inançlarından uygulamalarından taviz vermemek şartıyla dünya vatandaşı olabileceklerini, yani gidip sizin bir Almanya vatandaşı olabileceğinize olmanıza izin veriyorlar. Bunlar Ortodoks, orta yol diyelim reformistler yani reform yanlıları, yenilik yanlıları neye inanıyorlarmış ona bakalım. Şimdi bunlar demin dediğim ya ben kitabı mukaddesinde çelişkiler olduğunu falan kabul ediyorlar diye. İşte bu reformistler diyorlar ki Tora Musa'ya verilen Tevrat değildir. İçinde insanların yazdığı pek çok kitap vardır. Değişime uğramıştır. Biz oradaki hukuk kanunları bizi, ba bizi bağlamaz. Yehudilik etik ahlaki bir dindir. Yehudilik bir kültürdür diyorlar. Biz kültür olarak ırk olarak Yahudiliyiz diyorlar. Reformistler yani. Şimdi demin orta yol demiştik bir de muhafazakarlık diye bir şey var. Ee, bu daha da bir orta yol. Belki de demin yanlış kullandım. Ortodoks diyelim ona. Ama e, muhafazakar dediğimiz gelenekselciler deminki Yahudilerle e, reformist Yahudileri bir araya şey yapan, bir araya getirmeye çalışan bir anlayış. Mesela bunlar diyor ki tamam Tevrat Musa'ya verilen şey olmamış olabilir. Ama Musa'ya verileni de içeriyordur. Yani tamamen reddedilecek bir şey değildir. İçinde mutlaka bir hakikat vardır diyorlar. Mesela bunlar e, e, şu anda Amerika'da yaşayan Yahudilerin %38'ini oluşturuyor. Demin saydığım iki anlayışı birbirine katan diyelim. Bunlar da dindar insanlar. E, şeyler. E, ama eski ahitte insan e, elinin olduğuna olduğunu kabul eden, yine de onun kutsallığına dil uzattırmayan grup. E, ibadetler önemli bunlarda. Muhafazakarlığın belirtileri, işte koşer yemek, kipa takmak e, gibi şeyleri var. Bir de yeniden yapılanmacı bir Yahudilik var. Amerika Yahudilerinin yüzde birini oluşturuyor sadece. Bunlar e, reform Yahudilerinden daha çok şey, şeye önem veriyorlar Yahudi adetlerini yani reformcular kadar böyle şey rahat değiller Yahudi adetlerini hala sürdürelim diyorlar ama yeniden yapılanmacı ne demek yani bu dini yeniden yorumlayalım daha şey yapalım yanlışlıklardan arındıralım Iı, temizleyelim tabiri caizse özel önelim anlayışı bunlarda da etik değerler önemli ibadet tabii ki önemli ibadeti yapacağız diyorlar ama aynı zamanda e, ahlaklı olmak da işte çağdaş dünyanın ahlak kurallarına uymakta önemlidir diyorlar. E, bu Ortodoks Yahudiler bunları eleştiriyor dedi. Gelelim meşhur Siyonizm anlayışına. Bu da çok derin bir konu. Siyasi tarafı çok ağır basan bir konu. Normalde Siyon e, kutsal toprakları, vadedilmiş toprakları simgeler. Ama bunun Siyonizmin Yahudi diniyle ilgili bir sistem, bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Bu çok seküler bir hareket. Bugün dindar Yahudiler ya da tarihteki dindar Yahudilerin hepsi Siyon'u, Siyon'da sadece İsraillilerin yaşaması gerektiği, İnancını e, savunmuyorlar. Görürsünüz Amerika'da eylemler düzenlerler. En dindar Yahudiler biz bizi İsrail temsil etmiyor. İsrail eli kanlı bir devlet diyorlar. Kitab-ı Mukaddes e, İsrail devletini, Siyonizmi emretmiyor diyorlar. Dolayısıyla Siyonizm e, o bölgede sadece Yahudilerin yaşaması gerektiğinin, o bölgenin Yahudilere ait olması gerektiğini söyleyen aslında dinden daha çok seküler bir anlayışla ortaya çıkmış bir hareket. Ee... Şimdi böyle belli başlı kavramlara baktık. İbadetlerden de bahsedelim. En son kavramları da toparlarız. Arkadaşlar şimdi Yahudilik ibadet dini. Ee, bize şöyle anlatırdı hocalarımız. Ee, siz dindar bir Yahudiyseniz, özellikle Yahudi bir kadınsanız, bütün gün evden çıkmayıp, Yahudi ibadetleri için gereken şeyleri hazırlamanız gerekiyor. Kendinizin, kocanızın, çocuklarınızın. Yine de yetiştiremezsiniz zaten bütün ibadetleri yapıyorsanız. Şimdi normalde e, şey var, Yahudiler her yerde ve mekanda ibadetler ibadetlerini yapabiliyorlar. Günlük ibadet, haftalık ibadet var. Ee, sabah ve akşam olmak üzere, tabii öğleden sonrası da var onlarda. Sabah, öğle sonrası ve akşam olmak üzere 3 tane dua, dua diyelim, ibadetleri var. Ee, şey... Mesela sabah ibadetini Hazreti İbrahim'in başlattığı, İshak'ın öğle ibadetini, Yakup'un da akşam ibadetini başlattığını düşünüyorlar. E, bu günde üç kez olan bu ibadetler sırasında gerçekleştirilen ibadetler sırasında Tora'dan e, belli başlı bazı metinleri okuyorlar. Bunların okunması sırasında ayakta duruyorlar, bazı şekillerde sallanıyorlar, eğiliyorlar. E, bunlar önemli. E, erkeklerde görürsünüz bazı dini objeler kullanılır. Tarlit denen şey var. Bu e, dört tarafı püsküllü şal. Bu şalın iki tarafını birleştirip üçgen şekilde yalıp, yapıp omuzlarına alıyorlar dua ederken. Tefilin diye bir şey var. Tefilin iki tane böyle kare. Onun ucunda siyah uzun şeritler var. O tefilin içinde şema duası yazılı. Böyle muska tarzı duaları yazıp üzerlerinde taşımak, an, taşıma anlayışı Yahudilerde çok şey. E, buna aynı zamanda Yahud dua kayışı deniyor. Dua sırasında onun kollarına doluyorlar. Bir tane kutucuğu alınlarına e, sabitliyorlar. Sonra kollarından geçirip avuçlarından e, tutuyorlar. Şeyi de, diğer e, kutucuğu da. Kipayı biliriz başlarındaki e, küçük takke. Ee, şofar diye bir şey var. Rojhaşana yani yeni yılda e, Yahudi yılının ilk yılında böyle uzun şey e, ne diyoruz boynuz, e, boynuz şeklinde bir şey. Ona üflüyorlar. E, bununla aslında yeniden dirilme sırasında bunun üfleneceğini düşünüyorlar. Ee, şofarı da bu Roşaşana gününde e, şey yapıyorlar, üflüyorlar böyle bir alet, şey, obje şabat günü septten geliyor işte altıncı gün demek cumartesi demek ee, tanrının altı günde dünya yarattığına e, yedinci gün pardon e, altıncı gün değil yedinci gün dinlendiğine inanılıyor işte bugün Yahudilerin Elektrik kullanması, bir iş yapması, yorucu bir iş yapması, ateş yapması yasak. Bütün günü ibadetle geçirecekler. Dindar bir Hristiyansanız yemek de yapamazsınız sinagoga gidersiniz. Onun dışında evde e, dualarınızı yaparsınız. Sinagogda bir de az durursunuz. Hızlı hızlı eve gelirsiniz. Şabat yemeği birlikte yenmelidir. Duası yapılmalıdır. Bunlar önemli. Ağlama duvarını biliyoruz. E, özel günlerde e, özellikle ağlama duvarına gidiyorlar. E, şey, e, İşte burada ne kadar ağlarlarsa o kadar pişmanlıklarının daha çok kabul edileceğine inanıyorlar. Orada da böyle sallanırlar görmüşsünüzdür. Özel günleri var. Yeni yıl işte çık is şey Mısır'dan çıkışın kutlanması, Çölde 40 yıl duruşun kutlanması, sonra işte Babetteki Şamdanı hatırlatan bir bayram, Fısıh bayramı var. Şimdi Hristiyanlardaki Paskalya böyle çeşitli bayramları var. Bu bayramlarda çeşitli ritüeller var. İşte yemekler hazırlanıyor, ekmekler hazırlanıyor, mayasız ekmek. Bütün bunlarda Yahudi kadınlarının çok büyük emeği var. Yahudi kadınlıysanız siz işiniz çok zor. Çok zor bir din Yahudilik. Bir sürü şeyleri olan, detayları, pratikleri olan bir din. Birçok da şey var, törenler var. Mesela sünnet en önemli şey. Ee, Yahudi bir anneden doğuyasınız siz Yahudisiniz. Yani ırkınızda hiçbir şüphe yok. O zaman siz Tanrı size vaat etmiş. Tanrı size zorunlu zorunlu tutmuş sizi. Sünnet olacaksınız. 8. günde sünnet oluyor. Brit-Mira diyorlar. Bu bir anlaşmadır. Yahudiliğin simgesidir. Ee, tören düzenliyorlar bununla ilgili. Ee, mesela doğan çocuğa e, bazı geleneklerde Ölen büyüklerin ismi verilirken bazılarına yaşayanları veriliyor. Kız çocuklarının da sinagogda doğumu haber veriliyor, müjdeleniyor. Bar Metsa ya da Bat Metsa diye bir şey var. Ergenliğe geçiş dönemi filmlerde falan görürsünüz. CNBC-E gibi kanallar Amerika'daki Yahudi unsurunda çok dikkat çeker. Orada mesela gençlik dizilerinde falan çocukların abinin Bar mitzvah vardı. E, vardır. İşte 13 yaşında ergenliğe ilan ediliyor erkek çocukların ve bunun için bir tören yapılıyor. Burada e, o artık rüşt, rüşte erdiğini ispatlıyor. Bundan sonra oruç tutması lazım, sinagora gitmesi lazım, tora okuması lazım. E, önce hep erkeklere yapılıyormuş, 13 yaşında sorumluluğun başladığını gösteren şey. Daha sonra e, kızlara da bat mitz e, bat mitz mitzva söyleyemedim törenle yapılmaya başlanmış. Buradaki esas amaç artık cemaate katıldılar. Bunlar yaptıklarından sorumlu Yahudiler mesajı veriliyor. Şimdi evlilik kutsal, Hristiyanlıkta olduğu gibi dini bir törenle gerçekleştiriliyor. Esas amacı çocuk sahibi olmak. Ben çocuk sahibi olmayacağım diyorsanız dindar ve Yahudiyseniz evlenmemeniz lazım. Irkın bu ee, çoğalması çok önemli Yahudilikte çok eşliğe izin var. Mesela Arap toplumlarıyla yaşarken çok eşli olmuş Yahudiler. Sadece Avrupa'da falan çekilmişler. Bugün onlarda bir evlilik var. Şey ben bir filmler aslamıştım. İki tane işi vardı adamın. Sanırım İsrail'de uygulanıyor. Böyle ilginç filmler var. Arada bakın arkadaşlar. Mesela kadınların ne kadar kapalı olduğunu görürsünüz. Yahudi kadınlar evde bile şeydir başları kapalı gezerler. Çok değişik uygulamaları var onların özel halleriyle ilgili falan. Kadınlar özel hallerindeyken onların elinden hiçbir şey yemezler. Dokundukları tavakları şartlanması, şurtlanması lazımdır. Ee, gusül için özel bir hamama gitmeleri lazım. Ee, bunun dışında ne diyebiliriz? Dediğim gibi evde bile kapalı gezerler. Dışarıda kimisi peruk takar saçlarının gözükmemesi için. Kimisi e, örtü takar. Hatta Facebook'ta güzel bir uygulama var. E, bir sürü örtülü kadın resmi var. Bunların hangi gruba ait olduğunu seçin diyorlar şık şık. Çoğunu siz İslam Müslüman diye seçersiniz. Bir bakarsınız Yahudi çıkıyor, Hristiyan çıkıyor. İşte e, çok değişik. O yüzden bizim bilmediğimiz Orta Doğu toplumlarında örtünme şeyi var. Bunlarda mihr mehir anlayışı var şey sırasında evlilik sırasında şimdi cenaze de bir törenle yapılıyor ahit şey ağıt geleneği var ağıt yakmalarında yasak yok cenaze yakınlarının yeme içme kurallarını biliriz koşar kuralları var geviş getiren hayvan olacak çift tırnaklı olacak sonra deniz ürünleri yüzgeçli ve pullu olacak kabuklu olmayacak Et ürünleri ve süt ürünleri birlikte e, yenmeyecek, birlikte pişirilmeyecek, aynı kapta pişirilmeyecek. Kurban bizdeki gibi sakat hayvan, hastalıklı hayvan kurban edilemez, e, boğazından kesme yoluyla olmalıdır. Ama onların bizden farkı hayvanın etinde hiçbir şekilde kan kalmayacak. Onu temizlemek için canları çıkıyor zavallımların. Bu yüzden çok dindar Yahudiler et yemezler. O yüzden böyle incecik, bembeyazdırlar. Böyle damarları gözükür derilerinden. Ee, çok zayıftır bu şey İsrail'deki Yahudi erkeklerde özellikle görürsünüz. O kadar koşar yemek derdindeler ki yiyecek bir şey bulamıyorlar. Ee, size de şöyle anlatayım. Yiyecek kurallarını şöyle hatırlayın. Evet. Haham Paşa İsak telefonlar geliyormuş. O Marmara İlahiyata gelirdi. Şey derdi. Bana telefonlar geliyor. Biz Yahudi olmak istiyoruz diyorlar. Özelde kadınlar, Yahudi erkekler çok zengin Türkiye'de. Sermayenin çoğu onların elinde ya. Dolayısıyla onlarla evlenmek isteyen özellikle bu işte üst gelir sahibi çevrelerde kadınlar Yahudi olmak zorunda. Evlenmez evlenmez yoksa erkekler. soruyorlarmış Haham Haham Paşa'na. Ee, şey ne olması gerekiyor nasıl Yahudi olabiliriz diye Müslüman kadınlar ona diyormuş ki işte haferde İskender yemeği sever misiniz İskender kebabı yemeyi çok seversiniz lütfen Yahudi olmayınız çünkü İskenderde etle yoğur bir arada Yahudiler İskender yiyemez. Böyle hatırlayın. Et ve süt ürünleri birlikte pişemiyor. Etin işte bir sürü kuralları var. Ama bugün çok liberal olanlar sadece domuz yemiyorlar. Onun dışında buldukları şeyleri yiyorlar. Liberal olanlar, dini uygulamayanlar. Şimdi Anadolu'daki tarihini kısa geçiyoruz. Yahudiler Hristiyanlardan önce, önce de Anadolu'da olmuşlar. Osmanlı'da olmuşlar. İstanbul'un fethinden önce Fatih'i desteklemişler. Osmanlı sultanları her zaman onları desteklemiş. Onlar da bağlı kalmışlar. E, sermayede, işte saray hekimliğinde, bürokraside önemli yerlere gelmişler. Tanzimat fermanı ve sonrasında Gülhane Hattı Hümayunu zamanında millet sistemi kalkıyor. Gayrimüslimler de Müslümanlar aynı derecede şey oluyorlar. E, vatandaş kabul ediliyorlar. İşte bu dönemde e, Yahudiler daha da böyle bir vatandaş gibi oluyor. E, matbaalar kurmuşlar, gazeteler yayınlamışlar, kültür hayatında da etkili olmuşlar. Ama Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda e, gayrimüslimleri devre dışı bırakan bir politika var. İşte burada e, millet sistemi devam etmiyor ve e, gayrimüslimlerin hani haraç falan ortadan kalkmıştı ama bunların üzerine millet şeyi vergisi denen bir vergi konuyor. E, o dönemde özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında şey varlık vergisi pardon e, çok sıkıntı çekiyorlar. Mesela benim dedem hatırlardı rahmetli. İşte Yahudilerin bakkalları e, yağmalanıyor falan. onu Müslüman komşuları zor kurtarıyorlar. Özellikle 6-7 Eylül olaylarında ikinci Dünya Savaşından sonra Türkiye'de ekonomi çok zor durum, çok sıkıntılıyken Yahudilerde para varken Türkler çıldırmışlar, onları e, istila etmişler, dükkanlarını yağmalamışlar. Yahudiler artık e, Türkiye'de fazla huzur bulamayacaklardı anlamışlar ve e, göçleri hızlandırmışlar. Ama biliyoruz ki Yavuz Sultan Selim döneminde Hristiyanlar tarafından kıyıma uğrayacak olan İspanya Yahudileri Osmanlı'nın gönderdiği gemilerle İzmir'e, İstanbul'a, Edirne'ye ve Bursa'ya götürülüp yerleştiriliyorlar. O yüzden Osmanlı toplumunda ve Türkiye'de önemli bir yerleri olmuş. Yahudi din adamına haham deniyor. genelde seferat Yahudileri de pardon, yani Akdeniz'de e, kökenli Yahudiler'de haham denirken Avrupa Ashkenazi geleneğinde Rabbi denir e, şeylere. Rabbi ya da duyarsanız şaşırmayın. Rabay'dır İngilizcesi. Bunlar ibadeti yöneten, ibadetten sorumlu kişiler. Türkiye'de başlarına haham başılık diyoruz. Bunun tarihi var. Uzun süre Yahudiler haham başı seçememişler. E, ama bugün Hahambaşı onlardan sorumlu, zamanında padişah onları atamış fermanla. Şimdi İsa Kaleva 2002'den beri Şişli'deki Hahan başılıkta görev yapıyor. Onların bütün işlerinden o sorumlu. Geçmişte ne önemliydi? Osmanlı onları ayrı bir hukuk sistemi, ayrı bir mahkeme hakkı tanımıştı. Kendi aralarında dini meselelerine bakabiliyorlardı. Metnimiz uzun uzun bu Osmanlı şeyine önem veriyor. Ee, ama sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Ne demiştik? Tanrı anlayışı monoteist bir anlayış. Seçilmiş millet olmak, ahit sahibi olmak, vaat edilmiş topraklarla müjdelenmek çok önemli. İbadet, pratik çok önemli. İnanç sistemi geride kalıyor. Irk, milliyet çok önemli. Sizin anneniz Yahudi değilse siz ee, gayrimeşru çocuktan bile aşağı seviyedesiniz. Öyle garip bir sistemleri var. Yani Yahudi bir gayrimeşru çocuktan Yahudi e, erkek ve kadından olmuş gayrimeşru çocuktan daha aşağıdasınız. Eğer anneniz Yahudi değilse. Böyle garip şeyleri var. Çok ırk ve milliyete dayalı bir din. Siyonizm işin içine girince her şey karışmış. Ee, ama ilginç yani Siyonizm'e karşı Yahudilerin belgesellerini falan araştırın. Güzel bir belgesel vardı. Yahudi kendi Müslüman olan İsrail'de bir e, erkek hakkında o çok böyle e, ilginç bilgiler veriyordu. E, sonradan Yahudi olan anne makbul değil. Yani evlenmek için oluyorlar. Türkiye'de e, hayli bir sayı olduğunu söylemişti. haha başı abartmıyorsa şey makbul değil yani şey kadın Yahudi olacak. O yüzden kadın şeyi ırk olarak hakim ama onun dışında kadınlar baskı altında diyebiliriz bu dinde. Pek çok uygulama onların üstüne yıkılmış vaziyette. Şeyde de hukuk sisteminde de çok fazla korunmuyorlar. En azından benim bildiğim kadarıyla. Ama yeni şeylerde çok liberal örneklerini görürsünüz yine işte filmlerde, dizilerde. Çok böyle modern sinagoglarda kadınlar işte vals tarzı şeyleri okumaları falan yapıyorlar. Ama çok da ilginç bir resim sunuyor Yahudilik. İşte sarı saçlıdır, mavi gözlüdür, tam Amerikalı olmuştur. Ama kız işte ben şeyim der, Yahudiyim der, Yahudi kurallarını uygular böyle de bir şey işte aile önemlidir, çocuk sahibi çok çocuk sahibi olmak önemlidir, giydiğiniz kıyafetlerden her şeyinize kadar Yahudilik önemlidir, özel okulları vardır, din okulları, orada okumayı şey yapmayı öğrenirler. Hemen e, sorularınızı hızlı hızlı şey yapalım. Zohar ve işte Kabala'nın tasavvukla ilişkisi çok tartışılmış. E, şey hangisi şey yani tasavvuf tasavvufi gelenek, yani mutlaka etkileşim olmuştur ama dinler tarihinde o ondan etkilendi, bu ondan etkilendi demekten korkuyoruz, çekiniyoruz e Çok da zaten mistik şeyler, ilginç şeyler. Bir de masonluk var biliyorsunuz Yahudilikte. Anlaması, güç, özel ilgi sarf edilmesi gereken şeyler. Biraz da dikkatli olmak gerekiyor. Biz meraklıyız. Ben kendim meraklıyımdır yani komplo teorilerine. Ama araştırırken çok ciddi olmak lazım. E, tasavvufla kabala arasında çok bağlantı kurulmuş bugün çalışan çok kişi var şey yapan e, Ferisileri ölümden sonraki hayat Asurlulardan geçmemiş miydi? evet geçmiştir e, hatta işte Zerdüşt geleneği de vardı o sırada e, Ondan, onlardan da etkileşim olduğunu söylüyorlar arkadaşlar şeyi not aldık e, Tanah'ın resimlerini Üzeyir peygamberi Yahya peygamberi e, saatte 8 oldu çok böyle şey bir şey yoksa siz de not alın o zaman şeylerinizi. Ee, reddedilmişlerdi. Yani Yahudi olan anne babayı anneleri mi diyorsunuz? Yok reddedilmiyorlar. Ee, Arzu Hanım şey mi? Hahamlar neden onlar arasından çıkıyor? Nasıl? Kimler arasından? Kimler arasından çıkıyor hamlar dedik. Hıferisiler grubu o isim yani o ad altında o tarihte sonra devam etmediler ama bugün Haham geleneği Ferisili geleneyini devam ettiriyor dedik. Ferisiler tarihin o döneminde o isimde adlandırılmışlar. Biz de Ferisiler şuradan biliyoruz. İncilde çok geçiyor. İsa hep Ferisilerle tartışıyor. Oradan biliyoruz. O dönem eski Ahit'te çalışan, onları öğreten öğretmenleri Ferisil deniyordu. Bugün o grup yok. Fakat ama işte Kahamlar o geleneği sürdürüyor dedik. Ee, okuyucu dediğimiz kara iyileri de mesela sadukiler, o mabetteki din adamları temsil ediyor. O gelenek, o grup öldü ama anlayışları modern şeylerde devam ediyor anlamında dedik. Çok isimlere şey yapmayın, işte kim hangi, e, kutsal kitabı önemsiyordu, kimisi sözlüğü reddediyordu, sadece yazılıyı önemsiyordu falan diye e, şeyde kalsın, aklınızda kalsın. Asurlulardan etkilenenler şey Samiriler. Hani sürgünden sonra kuzeye dönmüşlerdi. Yahudiler Samirileri kabul etmiyor. İnternete yazın bakın şimdi resimleri çıkacak size. Böyle ırk olarak da biraz şeyler. Fiziki görünüş olarak da biraz farklılar. İncil'de çok geçer. İncil'de İsa Samiriyi bir kadınla konuşur mesela. İsrail'in kuzeyindeki, bugün İsrail'in Tevrat'ına karşı çıkan, Kudüs'e, Sina Dağı'na karşı çıkan, daha doğrusu Sina dağına Gerizim dağı etrafında toplanan e, değişik bir grup çok fazla şey bilmiyoruz haklarında Samiriler yazın, İngilizce kullananlar Samaritan yazsın pek çok şey göreceksiniz orada e, bugün hala e, çok az da olsa sayıları şey e, varlar rica ederim e, benim de pilim bitti şey yapayım arkadaşlar haftaya inşallah sorularımızı not alalım not aldıklarımıza ben bakayım Hristiyanlığa geçiyoruz. şey ama yine de tabi 10 dakika falan bir özet yaparız, konuşuruz inşallah. Haftaya bu saatte görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Güle güle. Ben teşekkür ederim.